Taiflileri imana Daveti Müşrikler, sevgili peygamberimizden pek çok mucizeler gördükleri halde, inatlarından iman etmiyorlar, üstelik müslüman olan çocuklarına, kardeşlerine, akraba ve arkadaşlarına eziyet ve zulümden geri kalmıyorlardı. Onların gittikçe şiddetlenen bu zulüm ve işkencelerine, sevgili peygamberimiz çok üzüldüler. Mekke yakınlarında bulunan Taif'e giderek halkını İslam'a davet etmeyi düşündüler. Bu sebeple yanlarına Zeyd bin Harise'yi alıp Taif'e vardılar. Taif'in ileri gelenlerinden Amr'ın oğulları Abdiyalil, Habib ve Mesud ile görüştüler. Onlara İslam'ı anlatıp Allahü Teala'ya iman etmelerini istediler. Onlar iman etmedikleri gibi hakarette bulundular. Üstelik Allahü Teala peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı? Allahü Teala senden başkasını peygamber göndermeye aciz mi? Memleketimizden çık git de nereye istersen oraya git. Senin kavmin söylediklerini kabul etmedi de onun için buraya geldin, değil mi? Yemin ederiz ki biz de senden uzak duracağız. Hiçbir isteğini kabul etmeyeceğiz dediler. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından üzüntüyle ayrıldılar. Sekif kabilesini 10 gün veya bir ay İslamiyete davet ettiler. Fakat hiçbiri iman etmediği gibi ayrıca alay ettiler, işkence yaptılar ve yuhaladılar. Çocukları ve gençleri geçici yol kenarlarına dizerek taşa tuttular ve üzerine saldırttılar. Taifli gençlerin attığı taşlara Hazreti Zeyt vücudunu siper ederek Peygamberimize bir zarar gelmesini önlemeye çalışıyordu. Zeyt Hazretleri sevgili Peygamberimizin etrafında dört dönüyor, taşların ona değmemesi için çırpınıyordu. Onun mübarek vücuduna bir zarar gelmesin diye kendisine gelen taşlara aldırmıyordu. Canını bu günlerde feda etmek için fırsat beklemiyor muydu? İşte alemlerin efendisini taşlıyorlar, eziyet, işkence yaparak yurtlarından çıkarmaya çalışıyorlardı. Hazreti Zeyt peygamber efendimizi korumak için sağa sola koşturdukça taşlar başına, vücuduna Ayaklarına birbiri peşinden değiyordu. Bu sebeple Hazreti Zeyd'in her tarafı kan içinde kalmıştı. Sevgili Peygamberini korumak için varını yoğunu harcıyor, taş atan zalimlere karşı avazı çıktığı kadar yapmayın, vurmayın. O alemlerin efendisidir, Rasulullahdır o. Benim vücudumu parça parça yapın, fakat Peygamberimize bir zarar gelmesin diye bağırıyordu. Zeyd bin Harise yaşarak Resulullah Efendimize gelen taşlar Efendimizin mübarek ayaklarını kan içinde bırakmıştı. Sevgili Peygamberimiz üzüntülü, yorgun ve yaralı bir halde Utbe ve Şeybe ismindeki iki kardeşin bağına yaklaştılar. Orada bütün müminlerin canlarını feda etmek istediği Resulullah Efendimiz. Mübarek ayaklarından akan kanları sildiler abdest alıp ağacın altında iki rekat namaz kıldılar. Sonra mübarek ellerini kaldırıp münacaatta bulundular. Bu hali bağ sahipleri seyrediyordu. Rasulullah efendimizin başına gelenleri görmüşler garipliğine şahit olmuşlardı. Merhamet damarları harekete geldi. Addas ismindeki köleleriyle Üzüm gönderdiler. Sevgili peygamberimiz, üzümü yerken besmele çekti. Üzümü getiren köle, Hristiyan idi. Besmeleyi işitince şaşırdı. Yıllardır buralardayım, kimseden böyle bir söz duymadım. Bu nasıl kelamdır? diye sordu. Resulullah, sen neredensin? buyurdu. Addas, Nineveliyim dedi. Rasulullah Yunus'un aleyhisselam memleketinden imişsin, buyurdu. Addas, sen Yunus'u nereden tanıyorsun? Onu buralarda kimse bilmez, dedi. Resûlullah, o benim kardeşimdir. O da benim gibi peygamber idi, buyurdu. Addas, bu güzel yüzün bu tatlı sözlerin sahibi, yalancı olamaz. Ben inandım ki, sen Allah'ın resulüsün. dedi. Müslüman oldu. Ya Resûlallah, yıllardır bu zalimlere, bu yalancılara kölelik ettim. Herkesin hakkını yiyorlar, herkesi aldatıyorlar. Hiç iyi tarafları yok. Dünyalık toplamak ve şehvetlerini tatmin için her alçaklığı göze alıyorlar. Onlardan nefret ediyorum. Sizinle birlikte gitmek, size hizmetle şereflenmek, cahillerin, ahmakların, size yapacağı saygısızlıklara hedef olmak, mübarek vücudunuzu korumak için feda olmak istiyorum, dedi. Resulullah Efendimiz, tebessüm ederek, Şimdi, efendilerinin yanında kal. Az zaman sonra, adımı her yerde işitirsin. O zaman bana gel buyurdu. Bir müddet istirahat edip, Mekke'ye yürüdüler. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kaldığında, bir bulutun kendilerini gölgelemekte olduğunu gördüler. Dikkatle baktıklarında, Cebrail aleyhisselam olduğunu anladılar. Bu hadiseyi sevgili peygamberimiz, Âişe-i Sıddîka validemize anlatmışlardı. Sahih-i ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bildirildi ki bir gün Hazreti Ayşe validemiz ya Resulullah senin başından Uhud gününden daha ızdıraplı bir gün geçti mi diye sormuştu da Resulullah Efendimiz şöyle cevap vermişti Vallahi senin kavminden öyle cefa çektim ki Uhud gazasında bulunan kâfirlerden onu çekmedim ibne Abdiyalil bin amdikülale nefsimi arz ettiğimde yani nübüvvetimi bildirip onu dine davet ettiğimde kabul etmedi yanlarından öyle büyük bir ızdırapla ayrıldım ki ta karnı sealip denilen yere varıncaya kadar kendime gelemedim orada başımı yukarı kaldırdım bir bulutun üzerime gölgesini saldığını gördüm. Baktım ki, bulutun içinde Cebrail aleyhisselam duruyor. Bana nida edip dedi ki, Ya Muhammed! Hak teâlâ hazretleri, kavminin senin hakkındaki sözlerini işitti. Seni korumak istemediklerine de vakıf oldu. Sana dağlara memur olan şu meleği gönderdi ki, ne istersen ona emredersin. O melek de bana nida edip selam verdikten sonra, ya Muhammed, Hak daala Hazretleri Cibrilin dediği gibi dağların meleği olan beni sana gönderdi ki ne istersen bana emredesin. Emrine ahmadeyim. Eğer şu iki yalçın dağın Kuvaykı'an dağıyla, Ebu Kubeys Dağı Mekkeliler üzerine kapanırcasına, birbirine kavuşmasını, ve müşrikleri tamamıyla ezmesini istiyorsan, emret kavuşturayım, dedi. Ben razı olmadım. Ve dedim ki, hayır, ben, alemlere rahmet olarak gönderildim. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın, bu müşriklerin sulbünden, Yalnız Cenabı Hakka ibadet eden ve Allahü Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua ederim. Peygamber Efendimiz Taif'ten Mekke'ye dönerken Nahle mevkiinde birazcık istirahat buyurdular. Bir ara namaza durmuşlardı. Nusaybin cinlerinden bir grup oradan geçerken sevgili Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı ı Kerim ayetlerini duyunca durup dinlediler. Sonra Peygamber Efendimizle görüşüp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz onlara "Kavminize varınca benim imana davetimi onlara da söyleyin. Onları da imana davet edin." buyurdu. O cinniler, kavimlerine gidip bunu bildirince işiten cinlilerin hepsi iman ettiler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinde ve Buhari ve Müslim adındaki meşhur hadisi i şerif kitaplarında bildirilmektedir. Bu hadiseden sonra Mekke'ye yürüdüler. Lâ ilâhe illallah diyerek kurtulunuz. Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Efendimiz Mut'im bin Adî'nin himayesinde Mekke'ye geldi insanları Hak yola davet etmeye devam etti. Bu durum karşısında, müşrikler yine azıtıp, eskisinden daha çok işkence ve zulüm yapmaya başladılar. Bunun üzerine Cenabı ı Hak, Peygamber Efendimiz'e, Kabe'yi ziyaret mevsiminde, ziyarete gelen Arap kabileleriyle görüşüp, onları İslam'a davet etmesini emre'yledi. Sevgili Peygamberimiz, bu emir üzerine, Mekke civarında kurulan Zülmecaz, Ukaz ve Mecenne panayırlarına giderek kabileleri Allahü Teala'nın birliğine ve ona ibadet etmeye davet eder, kendisinin peygamber olduğunu kabul etmelerini söylerdi. Kabul ettikleri takdirde Cenabı Hakk'ın onlara cenneti vereceğini bildirirdi. Peygamber Efendimizin yalvarırcasına yaptığı bu davetlere ne yazık ki, hiçbirisi kulak asmaz, bazıları kaba davranır, hakarette bulunur, bazıları da suratına asıp, kötü sözler sarf ederdi. Kureyş müşrikleri de, onu takip ederek, gittikleri kabileleri ifsad ederlerdi. İmam-ı Ahmet, Beyheki, Taberani ve İbni İsak'ın bildirdiklerine göre, Rebiya bin Ambat şöyle rivayet etti. Genç idim. Babamla beraber Mina'ya gitmiştik. Resul Aleyhisselam Arap kabilelerinin kondukları yere varır. Ey filan oğulları, taptığınız şu putları atarak Allahü Teala'ya hiçbir ortak koşmadan ibadet etmenizi, bana inanıp beni tasdik etmenizi, Hak Teala tarafından gönderilmiş olduğum vazifeyi açıklayıp yerine getirinceye kadar beni korumanızı size emreden Allahü Teala'nın resulüyüm buyururdu. Beşi sıra giden, şaşı gözlü, örgülü saçlı bir adam da "Ey filan oğulları, bu sizi putlarımız Lat ve Uzza'ya tapmaktan men edip kendisinin uydurduğu bir dine davet ediyor. Sakınınız onu dinlemeyiniz ve ona itaat etmeyiniz." diyordu. Ben babama "Bu zatı takip eden kimdir?" diye sordum. Amcası Ebu Leheb'dir, dedi. Taberani, Tarık bin Abdullah'tan şöyle rivayet etti. Rasul Aleyhisselamı Zülmecaz panayırında görmüştüm. İnsanların duyması için yüksek sesle, Ey insanlar! La ilahe illallah! allah Teâlâ'dan başka ilah yoktur. Deyiniz de kurtulunuz buyurarak sesleniyordu onu takip eden bir kimse de eline geçirdiği taşları ayaklarına atarak ey cemaat inanmayınız ondan sakınınız çünkü o yalancıdır diyordu öyle ki değen taşlar mübarek ayaklarını kanatmıştı da o hala yılmadan yorulmadan davetine devam ediyordu bu genç kimdir diye sordular birisi Abdülmuttalib'in oğullarından bir gençtir cevabını verdi. Taş atan kim diye sorduklarında amcası Ebu Leheb dedi. İmam-ı Buhari Tarihül Kebir'inde ve Taberani Mücemül Kebir'inde zikretti. Müdrik bin Münip babasından o da dedesinden nakletti ve dedi ki: Babamla Mina'ya gelip konaklamıştık. Bir toplulukla karşılaştık. Bir kimse onlara "Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz de kurtulunuz." buyuruyordu. Etrafındaki insanlardan bazıları onun o güzel yüzüne tükürüyor, bazıları da başına toprak saçıyor, bazıları da küfredip çeşitli hakaretlerde bulunuyordu. Bu hal öğleye kadar devam etti. Bu sırada, bir kız çocuğu, elinde su kabıyla oraya geldi. Onu o halde görünce, ağlamaya başladı. O kimse, su içtikten sonra kıza dönüp, Ey kızım! Baban hakkında, tuzağa düşürülüp öldürülecek, zillete uğrayacak diye korkma, buyurdu. Bu kimse ve o kız kimdir diye sorduk. Bu, Abdülmuttalip oğullarından Muhammed'dir. Yanındaki de kızı Zeynep'tir, dediler. Sait bin Yahya bin Sayit el-Emevi, Megasi'sinde babasından nakletti. O da, Ebu Naim'den, Abdurrahman Amiri'den, o da birçok kimseden rivayet etti. Dediler ki, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün, Ucas Panayırna gitti. Beni Amir kabilesine varıp onlara ey Beni Amir sizde size sığınan kimselere himaye nasıldır diye sordular. Onlar da bize hiç kimse laf atamaz. Habersiz ateşimizden ısınamaz dediler. Peygamber Efendimiz ben Allahu Teala'nın resulüyüm. Yanınıza geldiğim zaman Rabbimin, bana verdiği peygamberlik vazifesini, insanlara ulaştırıncaya kadar beni korur musunuz?'' buyurdu. Onlar, ''Sen, Kureyş'ten kimlerdensin?'' diye sordular. Efendimiz, ''Abdülmuttalib oğullarındanım.'' buyurunca, onlar, ''Madem ki Abdülmuttalib oğullarındansın, niçin onlar seni korumuyorlar?'' dediler. Rasulullah Efendimiz de beni yalanlayanların önde geleni onlar oldular buyurdu. Beni amir topluluğu dediler ki, ey Muhammed, biz seni ne reddederiz ne de getirdiklerine iman ederiz. Ancak sen peygamberlik vazifeni insanlara ulaştırıncaya kadar seni koruruz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onların yanına oturdu. O sırada. Beni amirin ileri gelenlerinden Beyhara bin Faris panayırda alışverişini bitirip yanlarına geldiğinde oradakilere Peygamber Efendimizi göstererek bu kimdir diye sordu. Onlar da Muhammed bin Abdullah'tır dediler. Beyhara sizin onunla ne işiniz var ki yanınıza oturttunuz deyince bize sığındı. Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor ve peygamberlik vazifesini insanlara tebliğ edinceye kadar, kendisini korumamızı istiyor dediler. Bunun üzerine Beyhara, peygamber efendimize dönüp, seni korumaya kalkmamız, bütün Arapların okuna göğsümüzü hedef tutmamız demektir, dedi ve kavmine de, yurtlarına sizden daha kötü bir şeyle dönen bir kabile yoktur. Demeksiz, bütün Araplarla savaşacak, onların okuna vücudunuzu hedef tutacaksınız, ha? Eğer kavmi, onda bir hayır görseydi, önce kendileri korurdu. Siz, kavminin yalanlayıp, yanlarından uzaklaştırdığı kimseyi barındırmaya, ona yardım etmeye kalkıyorsunuz. Çok yanlış düşünüyorsunuz, dedi. Sonra, sevgili peygamberimize dönüp, derhal aramızdan ayrılıp kavmine dön. Yemin ederim ki, Kavminin arasında olmasaydın şimdi senin boynunu vururdum. demek bedbahtlığında bulundu. Bu sözler üzerine alemlerin efendisi büyük bir üzüntü içerisinde devesine bindi. O küstah beyhara Rasulullah Efendimizi devesinden düşürdü. Bu hadiseyi gören ashab-ı kiramdan Daba binti Amir isminde bir hanım feryat edip Allahü Teala'nın Habibine şu yapılanı nasıl reva görüyorsunuz? Benim hatırım için Resulullah'ı bunların elinden kurtaracak yok mudur?'' diyerek akrabalarına seslendi. oğullarından üç kişi, hemen bahtsız Beyharanın üzerine yürüdü. Beyharanın kavminden iki kişi, ona yardım etmek istediyse de, diğerleri Beyharayı ve yardımcılarını hırpalayıp dövdüler. Bu durumu takip eden sevgili peygamberimiz, kendisi için dövüşen o üç kimse için, ''Ya Rabbi, bu kimselere bereketini ihsan eyle.'' Beyhara ve yardımcıları için de, ''Ya Rabbi, bunları da rahmetinden uzaklaştır.'' diye dua ettiler. Hayır dua buyurduğu kimseler, Müslüman olmakla şereflenirken, Diğerleri de kafir olarak can verdiler. Beni Amir kabilesi mensupları, memleketlerine döndüklerinde, kabilelerindeki semavi kitapları okumuş, yaşlı bir kimseye, Mekke’de başlarından geçenleri anlattılar. O kimse Peygamber Efendimizin ismini duyunca: "Ey Beni Amir, Siz ne yaptınız? İsmail oğullarından hiçbiri, Şimdiye kadar yalan yere peygamberlik davasında bulunmamıştır. Muhakkak ki onun söylediği doğru ve hak idi. Kaçırılan bu fırsatı artık telafi etmek çok zordur diyerek onları kınadı. Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini o Hazreti Şahı ı Rasûlün, Gülü gülzâr büvvet o kadem sahibidir. Bahti'ye, durma yüzün sür kademine, o gülün. Sultan 1. Ahmet, Bahdi Miraç Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu şekilde gördüğü her kabileye, İslam'ı anlattı kendisini himaye edip insanlara İslam'ı tebliğ etmesinde yardımcı olmalarını istedi. Fakat hiç kimse ne Müslüman oldu ne de himaye etmeye yanaştı. Ayrıca hakaret, zulüm, işkence ve alay edip yalanladılar. Alemlerin efendisi çok yorgun, aç, susuz, üzüntülü ve pek hüzünlü idi. Gündüzleri böyle geçiyor, gece geç vakitlere kadar bu hal devam ediyordu. Mekke'li müşrikler devamlı peşlerinde geziyor, Kabe'yi ziyarete gelen insanların Müslüman olmasını engelledikleri gibi ve Ekrem Efendimize zulmetmekten geri durmuyorlardı. Artık Resulullah Efendimiz için gidilecek bir yer yoktu. Her taraf düşman idi. O gece doğruca, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmü o zaman iman etmemişti. Kimdir o deyince Resulullah Efendimiz Amcan oğlu Muhammed'im kabul edersen misafir geldim buyurdu. Ümmü senin gibi doğru sözlü, emin, asil Şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrifinizi önceden bildirseydiniz, bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok, dedi. Resulullah Efendimiz, Yiyecek içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdu. Ümm-i sevgili peygamberimizi içeri alıp, bir hasır, leyen ve ibrik verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu düşmandan korumak, Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Bir evdeki misafire zarar gelmesi, ev sahibi için büyük yüz karası olurdu. Ümm-i hani, bunun Mekke'de düşmanları çok. Hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için sabaha kadar onu gözeteyim diye düşündü babasının kılıcını alıp evin etrafında dolaşmaya başladı ol humayun bahtı ol kadri yüce ümmi hani hanesindeydi gece resulullah o gün çok incinmişti abdest alıp rabbine yalvarmaya af dilemeye kulların imana gelip sadete kavuşmaları için duaya başladı çok yorgun, aç ve üzüntülüydi. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi. O anda Allahü Teala, Cebrail aleyhisselam'a sevgili peygamberimi çok üzdüm, mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, habibimi getir. Cennetimi cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben saracağım, buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın yanına gelince onu Mışıl mışıl uyur buldu. Uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Kalbi kanı olmadığı için soğuk dudakları Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail Aleyhisselam'ı hemen tanıdı ve Ey Cebrail kardeşim! Böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı bir haber mi getirdin buyurdu. Ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Cebrail aleyhisselam, Ey bütün yaratılmışların en üstünü, Ey yaratanın sevgilisi, Ey peygamberlerin efendisi, iyilikler membağı, Üstünlükler kaynağı olan, Şerefli ve büyük peygamber. Rabbin sana selam ediyor, ve seni kendisine çağırıyor. Lütfen kalk gidelim, dedi. Sevgili peygamberimiz, abdest aldılar. Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimizin mübarek başına, nurdan bir imame koydu. Üzerine nurdan bir elbise giydirdi. Mübarek beline, yakuttan bir kemer taktı. Mübarek eline, 400 inci ile süslü zümrütten bir asa verdi. Her inci Zühre yıldızı gibi parlardı. Mübarek ayağına yeşil zümrütten nalin giydirdi. Sonra el ele tutuşup Kâbe'ye geldiler. Burada Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimizin mübarek göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir tas getirip, içine boşalttı ve göğsünü kapattı. Sonra Cebrail aleyhisselam, Cennetten getirdiği, Burak adındaki beyaz hayvanı işaret ederek, Ya Resûlallah, buna bin, Bütün melekler yolunu bekliyorlar, dedi. Bu sırada, Peygamber efendimize bir hüzün çöktü, Ve tefekküre daldı. O anda, Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, Ey Cebrail, sualeyle "Habibim niçin mahzun duruyor?" Sualedince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular ki: "Ben bu kadar izzet ve ikram gördüm. Hatırıma geldi ki kıyamet günü zayıf olan ümmetimin hali nasıl olur? Elli bin yıl arasat meydanında yayan olarak bunca günahlarını nasıl çekerler?" Ve otuz bin yıllık yol olan sıratı nasıl geçerler? Ferman-ı ilahi geldi ki, Ey Habibim! Hatırını hoş tut. Senin ümmetine 50 bin yıllık vakti bir an gibi ederim. Üzülme buyurdu. Peygamber Efendimiz, Burak'a bindi. Burak çok hızlı gidiyor, bir adımda gözün gördüğü yerin ötesine ulaşıyordu. Yolculuk esnasında Cebrail aleyhisselam, sevgili peygamberimize, bazı konak yerlerinde inip, namaz kılmasını söyledi. Âlemlerin efendisi, bunun üzerine, tam üç defa inerek namaz kıldı. Cebrail aleyhisselam da namaz kıldığı yerleri bilip bilmediğini sordu. Cevabını kendisi vererek, ilk indiği yerin Medine olduğunu, ve bu şehre hicret edeceğini haber verdi. Öteki yerlerinde sırayla Hazreti Musa'nın Allahu Teala ile cihetsiz ve bilinmeyen bir şekilde konuştuğu Tur Sina olduğunu, son olarak da İsa Aleyhisselam'ın doğduğu Beytül Hamda namaz kıldığına haber verdi. Sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya geldiler. Mescid-i Aksa'da Cebrail aleyhisselam, bir kayayı parmağı ile delerek, burakı bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları, insan şeklinde toplanmışlardı. Cemaatle namaz için, Adem, Nuh ve İbrahim peygamberlere, aleyhimüsselam, imam olmaları sırayla söylendi. Özür dileyerek kabul etmediler. Cebrail, sen varken başkası imam olamaz diyerek Habibullahı ileri sürdü. Peygamber Efendimiz Peygamberlere imam olup iki rekât namaz kıldırdılar. Bundan sonra olan hadiseyi şöyle naklettiler: Cebrail aleyhisselam bana bir kap cennet şarabı, bir kapta süt getirdi. Sütü aldım. Cebrail aleyhisselam bana fıtratı seçtin. İki cihan saadetini seçtin, dedi. Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, biri bal. İkisinden de içtim. Cebrail, bal ümmetinin kıyamete kadar devam edeceğine, su da ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir, dedi. Sonra beraberce göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Sen kimsin? Dediler. Ben Cebrail'im. Peki yanındaki kim? O da Muhammed'dir. Aleyhisselam. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? Evet gönderildi. Dedi. Merhaba gelen zata. Bu gelen kişi ne güzel yolcu. Dediler ve hemen kapı açıldı ve kendimi Adem'in Aleyhisselam, karşısında buldum. Bana, merhaba dedi ve dua etti. Burada çok melekler gördüm. Hepsi kıyamda huşu ve hudu ile durmuşlar. Subbuhün, kuddusun, Rabbül melâiketi ve ruh, zikri ile meşguldüler. Cebrail'e sordum. Bu meleklerin ibadeti bu mudur? Evet. Bunlar, yaratılalıdan beri, ta kıyamete kadar, kıyam üzere olurlar. Hak dile ki, bu ibadeti, ümmetine nasip etsin, dedi. Hak diledim. Duamı kabul etti. Namazda olan kıyam, odur. Orada bir cemaate uğradım. Melekler, onların başlarına ezerler, tekrar eski haline alır, yine döverler, Yine eskisi gibi olurdu. Bunlar kimlerdir dedim. Cuma'yı ve cemaati terk edenlerdir. Rükû ve secdeleri tamam yapmayanlardır dedi. Bir cemaat gördüm. Aç ve çıplak idiler. Zebaniler, onları cehennemde otlamağa sürerlerdi. Bunlar kimlerdir dedim. Fakirlere merhamet etmeyenler, ve zekat vermeyenlerdir dedi. Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir dedi. Arkasındaki yükün çokluğundan, harekete mecali kalmamış olan bir takım kimseler gördüm. O haliyle halka seslenip, üzerine biraz daha yük koymalarını istiyorlardı. Bunlar kimlerdir, dedim. Bu kimseler, emanete hıyanet edenlerdir. İnsanların hakkını almış iken, yine zulmederler, dedi. Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana uğradık. ''Bunlar kimlerdir?'' dedim. Cebrail aleyhisselam, ''Bunlar gıybet edenler ve söz taşıyanlardır.'' dedi. Yüzleri siyah, gözleri gök, üst dudakları alınlarına erişmiş, alt dudakları ayaklarına sarkmış, ağızlarından kan ve irin akmakta olan bir grup insan gördüm. Onlara, ateşten kadehlerle, cehennemden akan, Zehirli kan ve irin içirirler. Onlar merkepler gibi bağırırlar idi. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar içki içenlerdir dedi. Bir grup insanlara rastladık. Dilleri kafalarından çekilmiş, şekilleri değiştirilip, hınzır, domuz suretine tebdil olmuş olarak azâb olunurlar. Cebrail aleyhisselam. ''Bunlar yalan yere şahitlik yapanlardır.'' dedi. Başka bir kavme rastladık. Karınları şişmiş ve aşağı sarkmış, renkleri gök olmuş, el ve ayakları bağlanmış, yerlerinden kalkamazlar. Cibril'e bunları sordum. ''Bunlar faiz yiyenlerdir.'' dedi. Bir kısım kadınlara rastladık. Yüzleri siyah, gözleri gök ateşten elbise giydirmişler melekler onlara ateşten gürzlerle vururlar onlar köpek ve hınzırlar gibi bağırışırlar bunlar kimlerdir dedim cibril bunlar zina edenler ve kocalarına inciten kadınlardır dedi bir cemaat gördüm çok kalabalık idi cehennem vadilerinde hapsedilmişlerdi ateş onları yakar tekrar dirilirler tekrar yakardı Bunlar kimlerdir dedim Bunlar babalarına asi olanlardır dedi Bir cemaate uğradım Ekin ekerler ve bir anda yetişip başak verir Bunlar kimlerdir dedim Cebrail Allahü Teala için ibadet edenlerdir dedi Bir deryaya vardım Bu deryanın acayip halini anlatmak mümkün değildir Sütten beyaz olup, dağlar gibi dalgaları vardı. Bu derya nedir? dedim. Bu deryanın adı, Hayat Denizi'dir. Hak teâlâ, ölüleri dirilteceği zaman, bu deryadan yağmur yağdırır. Çürümüş, dağılmış bedenler dirilip, ot biter gibi mezardan kalkarlar, dedi. Sonra, ikinci kat göğe çıktık. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çaldı. Denildi ki: "Sen kimsin?" "Ben Cebrail'im." "Peki yanındaki kim?" "O da Muhammed aleyhisselam'dır." Ona vahiy ve Miraç daveti gönderildi mi? "Evet, geldi." dedi. Merhaba gelen zata, "Bu gelen kişi ne güzel yolcu." denildi ve hemen kapı açıldı. Kendimi, teyze çocukları İsa ile Yahya bin Zekeriya'nın aleyhisselam yanında buldum. Bana merhaba dediler ve duada bulundular. Meleklerden bir cemaate rastladım. Saf bağlayıp durmuşlar, cümlesi rükûdaydı. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. Devamlı olarak rüku'da dururlar, başlarını kaldırıp, Yukarı bakmazlar. Cebrail aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak Teâlâ'dan iste de, ümmetine nasip olsun, dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükû ihsan eyledi. Sonra üçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra, kapı açıldı ve kendimi Yusuf'un aleyhisselam yanında buldum. Baktım ki kendisine güzelliğin yarısı verilmiş. Bana merhaba dedi ve dua etti. Çok melekler gördüm. Saf halinde cümlesi secdedeydiler. Yaratılalıdan beri secdede olup kendilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler. Cebrail aleyhisselam bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü Teala'dan iste ki bu ameli ümmetine müyesser eylesin, dedi. Hak teâlâ'dan diledim, kabul edip, namazda size nasip eyledi. Dördüncü kat güveye eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı var. Nurdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde, La ilahe illallah, Muhammedun resulullah yazılıydı. Aynı sual ve cevaptan sonra kendimi İdris'in aleyhisselam yanında buldum. Bana merhaba dedi ve duada bulundu. Allahü Teala onun hakkında mealen biz onu yüksek bir mekana ref ettik buyurmuştur. Meryem Suresi 57. Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş gamlı ve üzüntülüydi etrafında o kadar çok melek vardı ki sayısına ancak cenabı hak bilir sağında nurani melekler gördüm yeşiller giymişler çok güzel kokuları var her birinin güzelliğinden yüzlerine bakılmaz sol tarafında ağızlarından ateşler saçan melekler vardı önlerinde ateşten mızrak ve kamçılar var Öyle gözleri var ki, Bakmaya takat getirilmez. Taht düzeninde oturan meleğin, Başından ayağına kadar gözleri var. Daima önündeki deftere bakar. Bir an ondan gözünü ayırmazdı. Önünde bir ağaç vardı. Her yaprağında bir kişinin ismi yazılmıştı. Önünde leyen gibi bir şey vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp, Sağındaki nurani meleklere teslim eder, Kah sol eliyle bir şey alıp, Solundaki zulmani meleklere verirdi. Bu meleğe nazar edince, Kalbime bir korku geldi. Cebrail'e, Bu melek kimdir? Dedim. Azrail'dir. Bunun yüzünü görmeye, Kimsenin takati yetmez. Dedi. Yanına varıp, Ey Azrail! Bu ahir zaman peygamberidir ve Allahü Teala'nın habibi, sevgilisidir dedi. Azrail aleyhisselam başını kaldırıp tebessüm etti, kalkıp bana taazim etti. Merhaba, Hak Teala senden daha şerefli bir kimse yaratmadı. Ümmetin de cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin ümmetine baba ve analarından daha çok acırım dedi. Senden bir ricam vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara yumuşak davranasın, ruhlarını rıfk ile alasın dedim. Seni en son peygamber olarak gönderen ve kendine habib kılan Allahü Taa'nın hakkı için, Allahü Taa gece ve gündüzde yetmiş kere ümmeti Muhammed'in ruhlarını yumuşaklıkla ve kolaylıkla al ve işlerini lütf ile gör diye emreder. Bunun için ben de senin ümmetine ana ve babalarından daha ziyade şefkat ederim dedi. Sonra beşinci kat göğe çıktık. Orada Harun'la aleyhisselam karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini gördüm. Cümlesi, ayakta duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka yere bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Cebrail'den, aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyle midir? diye sordum. Evet, Hak tehaladan dile de bu ibadeti ümmetine nasip eylesin, dedi. Dua ettim. Cenab-ı Hak ihsan etti. Sonra altıncı kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselamla karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe yükseldik. Aynı soru cevaptan sonra İbrahim'i aleyhisselam beyt Mamur'a arkasını dayamış olarak buldum. O beyte mamur ki her gün oraya yetmiş bin melek giriyor. Bir daha sıraları gelmiyor. İbrahim'e aleyhisselam selam verdim. Selamımı aldı. Merhaba salih peygamber salih oğul dedi. Sonra ya Muhammed, cennetin yeri gayet latif ve toprağı temizdir. Ümmetine söyle oraya çok ağaç diksinler, dedi. Cennete ağaç nasıl dikilir, dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir rivayette ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Tesbihini okuyarak, dedi. Cebrail aleyhisselam, sonra beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Sanki onun yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibiydi. O Allahü Teala'nın emirlerinden herhangi birisiyle karşılaştığında öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki, Allahü Teâlâ'nın yaratmış olduğu mahlukatından hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Cebrail Aleyhisselam, Sidretül Münteha'nın ilersine iletti. Ve bana veda eyledi. Dedim ki, ey Cebrail, beni yalnız mı bırakıyorsun? Cebrail aleyhisselam, ızdıraba düştü. Hak teâlânın heybetinden titremeye başladı ve, Ya Muhammed! Eğer bir adım daha atarsam, Allahü teâlânın azametinden helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur, dedi. Âlemlerin efendisi buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmişti. Cebrail aleyhisselam burada kendisini yaratılmış olduğu suret üzere 600 kanadına açmış ve her bir kanadında inciler, yakutlar saçılır bir halde Rasulullah'a gösterdi. Sonra ziyası güneşten daha parlak Refref adında Yeşil bir cennet yaygısı geldi. Durmadan Allahü Teala'nın zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih sedası dolduruyordu. Peygamber Efendimize selam verdi. Rasulullah Efendimiz refrefin üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar. Hicap denilen yetmiş bin perdeden geçtiler. Her hicap arası çok uzak idi. Her perdede vazifeli melekler vardı. Refref peygamber efendimizi birer birer o perdelerden geçirdi. Böylece kürsi, arş ve ruh alemlerini açtılar. Habibi Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her bir perdeden geçerken "Korkma ya Muhammed, yaklaş, yaklaş." diye emredildiğini duyuyordu. Öyle yakın oldu ki, Kâbe-Kavseyn makamına erişti. Bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak rü'yet hasıl oldu. Yani Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuştu. İmamı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki: O server aleyhissalatu vesselam Miraç gecesinde Rabbini dünyada görmedi. Ahirette gördü. Çünkü Resul Aleyhisselam o gece zaman ve mekan çevresinden dışarı çıktı. Ezeli ve ebedi bir an buldu. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin binlerce sene sonra cennete gidişlerini ve cennette oluşlarını o gece gördü. İşte o makamdaki görmek Dünyada görmek değildir. Ahiret görmesiyle görmektir. Peygamber Efendimiz'e Rabbini senâ ile buyurulduğunda o hemen اَتَّهِيَّاتُ لِلَّهِ وَالسَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَاتُ Yani bütün lisanlar ile olan methler, övgüler ve senâlar, beden ile olan hizmetler ve taatler, Mal ile olan iyilikler ve ihsanlar Allahü Teala için olsun dedi. Önce Allahü Teala Habibine gözsüz kulaksız vasıtasız mekansız olarak es aleyke, mualeke ey yühen ve rahmetullahi ve bereketü ey resulüm selamım bereketim ve rahmetim senin üzerine olsun buyurarak selam verdi. Peygamber Efendimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi bize ve salih kullarına da selam olsun diye cevap verdiler. Bunu işiten melekler hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür dediler. Peygamber Efendimiz Esselamu aleyhna dince Allahü Teala ey Habibim burada ikimizden başka kimse yoktur. Niçin aleyna bize dedin buyurdu. Resulullah efendimiz ya ilahi ümmetimin bedenleri gerçi benimle değildir lakin ruhları benimledir nazar-ı inayetim ve kemal-i himmetim onlardan uzak değildir bana selam verdin beni cümle kötülüklerden uzak eyledin ahir zaman fitnesine uğramış o fakir dertli ümmetimi bu büyük ikram ve ihsanlardan nasıl mahrum edeyim böyle nimetten onları nasıl nasipsiz kılayım diye cevap verdi Allahü Teala buyurdu ki ey habibim bu gece benim misafirimsin dile benden ne istersin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi isterim ya rabbi dedi Rivayete göre bu şekilde Hak Teâlâ bu suali 700 defa tekrarladı. Resulullah Efendimiz hepsinde ümmetimi isterim diye cevap verdi. Allahü Teâlâ hep ümmetini istersin buyurunca o ey Rabbim dileyen benim veren sensin cümle ümmetimi bana bağışla diye talep etti. Cenab-ı Hak eğer ümmetinin hepsini bu gece sana bağışlarsam, benim rahmetim ve senin izzetin zahir olmaz. Bir kısmını bu gece sana bağışladım. İki kısmını tehir ettim. Kıyamet günü sen dileyesin, ben bağışlayayım. Tâ ki benim rahmetim ve senin izzetin, şerefin belli olsun buyurdu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifinde buyurdular ki: O gece Miraç gecesi Allahü Teala'dan cümle ümmetimin hesabını bana ısmarlamasını istedim. Hak Teala buyurdu ki: Ya Muhammed, bundan muradın odur ki hiç kimse ümmetinin kabahatlerine muttali olmasın. Benim muradım odur ki sen şefkatli peygambersin. Yabancılara olduğu gibi, senden dahi kabahatleri ve çirkin işleri örtülü olsun. Ya Muhammed! Sen onların yol göstericisisin. Ben onların Rabbiyim. Sen onları yeni gördün. Ben evvelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Ya Muhammed! Eğer senin ümmetin ile söyleşmeyi sevmeseydim kıyamet günü onları hesaba çekmezdim büyük ve küçük hiçbir günahlarını sormazdım Allahü Teala buyurdu ki Ya Muhammed mübarek gözlerini aç ve ayağının altına nazar eyle baktım bir avuç toprak gördüm Hak Teala buyurdu ki Cümle var olan şeyler, senin ayağının toprağıdır. O toprağı mı dostun huzuruna getirdin? Bir dost eteğine bulaşan tozu bağışlamaktan bana, senin ümmetini bağışlamak daha kolaydır. Ya Habibim! Nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet mi eyledin? Ben sana aşık olunca ey şerif senin olmaz mı dü âlem meâlâtif Peygamber Efendimiz bir hadisi i şeriflerinde buyurdular ki Hak Teâlâ'ya bir nice sualler ettim cevabını işittim sual ettiğime pişman oldum Bunlardan bazıları şunlardır Ya Rabbi, Cebrael'e 600 bin kanat verdin. Buna karşı bana olan ihsanın nedir? Hakdağa buyurdu ki, senin bir kılın bana Cebrail'in 600 bin kanadından sevgilidir. Senin bir kılının sebebiyle binlerce asi günahkarı kıyamet günü azad ederim. Ya Muhammed. Cebrail kanadını açsa, doğu ile batı arasını doldurur. Sen şefaat etsen, doğu ile batı arası asi dolu olsa, hepsini sana bağışlarım. Dedim ki, Pederim Adem'e aleyhisselam karşı, melekleri secde ettirdin. Buna karşı bana olan ikramın nedir? Hak buyurdu ki, Meleklerin Adem'e secde etmeleri senin nurunun onun alnında olması sebebiyledir. Ya Muhammed sana ondan üstün şey verdim. İsmini ismime yakîn eyledim ve Arş-ı Ala üstüne yazdım. O zaman Adem yaratılmamış idi. Namı ve nişanı yok idi. Senin ismini gökler kapısında Hicaplar üzerinde, cennetler kapısında, köşkler ve ağaçlarda cennetin her yerinde yazdım. Cennette üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış olmayan hiçbir şey yok idi. Bu mertebe Adem'e verilen mertebeden daha üstündür. Zatıma mir'at edindim zatını bile yazdım. Adım ile adını. Ya Rabbi Nuh'a aleyhisselam, Gemi verdin. Buna karşı bana ne ihsan eyledin. Buyurdu ki, Sana burak verdim ki, Bir gecede yerden arşa eriştirdim. Cennet ve cehennemi gördün. Ümmetine de mescitler verdim ki, Kıyamet günü gemilere biner gibi, Ümmetin o mescitlere binip sıratı göz açıp yumacak kadar zamanda geçip cehennemden halas olurlar. Ya Rabbi İsrail oğullarına kudret helvasıyla bıldırcına benzer kuş eti indirdin. Hakda ala buyurdu ki sana ve ümmetine dünya ve ahiret nimetini ihsan ettim. İsrail oğullarının şekillerini İnsan suretinden, ayı maymun ve hınzır suretine çevirdim. Senin ümmetinin hiçbirini öyle yapmadım. Onların amelleri gibi amel etseler dahi, bu belayı onlara reva görmedim. Ya Muhammed! Sana bir sure verdim ki, ona benzer bir sure, Tevrat'ta ve İncil'de yoktur. O sure, Fatiha suresidir. Her kim, o sureyi okusa, vücudu cehenneme haram olur. O kimsenin ana ve babasının azabını hafifletirim. Ya Muhammed! Ben, senden ekrem, kıymetli, üstün, şerefli kimse yaratmadım. Sana ve ümmetine, gecede ve gündüzde 50 vakit namaz farz ettim. Ya Muhammed! Her kim benim birliğimi kabul ederse, ve bana ortak koşmaz ise, cennet onlarındır. Böyle olan ümmetine, cehennemi haram ettim. Ümmetine karşı rahmetim, gadabımı aşmıştır. Ya Muhammed! Benim katımda, cümle halktan ekremsin, şereflisin. Kıyamet günü sana o kadar ikramlar yaparım ki, cümle alem hayret ederler. Ey Habibim! Sen cennete girmeyince sair enbiya'ya ve ümmetlerine yasaktır. Senin ümmetin girmeyince gayrı ümmet girmez. Ya Muhammed ister misin ki senin ve ümmetin için neler hazırladım göresin? İsterim ya Rabbim dedim. İsrafil'e hitap edip ey İsrafil kulum ve eminim ve resulüm Cebrail'e de ki, Habibimi cennete iletip, Habibim ve ümmeti için cennette neler hazırladım ise göstersin. Ta ki, mübarek hatırı endişeden hâlâs ola.'' buyurdu. Âlemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimiz, İsrafil aleyhisselâm ile birlikte Cebrail aleyhisselâmın yanına geldiler. Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizi Sallallahu Aleyhi ve Sellem cennete götürdü. Melekler ellerinde biri hulle, diğeri nur dolu tabaklarla bekliyorlardı. Cebrail Aleyhisselam: "Ya Resulallah, bunlar Adem Aleyhisselam'dan 80 bin yıl önce yaratıldı." Bu makamda Tabaktakileri sana ve ümmetine saçmak için sabırsızlanırlar. Kıyamet günü Hazretin ve ümmetin Allahü Teala'nın emriyle cennetin eşiğine ayak basınca bu melekler tabaklardaki cevahiri üzerinize saçacaklardır dedi. Cennette vazifeli olan Rıdvan ismindeki melek onları karşıladı. Peygamber Efendimize müjdeler verdi ve Hak Teâlâ, ikisini senin ümmetine, birini de diğer ümmetlerine vermek için, cenneti üç kısım etti, dedi. Ve cennetin her tarafını gezdirdi. Habib i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, Cennetin ortasında bir ırmak gördüm. Arşın yukarısında akar. Bir yerden su, süt, hamr ve bal çıkar. Asla birbirine karışmaz. O ırmağın kenarı zebercetten idi. İçindeki taşlar cevahir, balçığı amber, otları zaferan idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar, sayıları gökteki yıldızlardan ziyadeydi. Çevresinde kuşlar olup boyunları deve boynu gibiydi. Her kim onların etinden yese ve o ırmaktan içse Hak Teala'nın rızasına mazhar olur. Cebrail'e, bu ırmak nedir diye sordum. Kevser'dir. Hak onu sana vermiştir. Sekiz cennette olan bostanlara, bu kevserden akar dedi. O ırmağın kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi, inci ve yakuttan idi. Cebrail'e sual ettim. Senin hatunlarının menzilleridir dedi. O çadırlarda huriler gördüm. Yüzleri güneş gibi parlar idi ve cümlesi avaz edip, emvâ nameler ile terennüm ederlerdi. Derlerdi ki, biz sevinçli ve neşeliyiz, bize hiç üzüntü gelmez. Biz donanmışız, hiç üryan olmayız. Biz gençleriz, hiç yaşlanmayız. Biz iyi huyluyuz, hiç kızmayız. Biz hep böyleyiz, hiç ölmeyiz. Saadet köşklerine ve ağaçlarına erişip, onların name ve sedaları her yeri kaplar. Öyle hoş sesleri vardır ki, o nameler dünyaya gelseydi, ölüm ve mihnet dünyada olmazdı. Cebrail dedi ki, bunların yüzlerini görmek ister misin? İsterim dedim. Bir çadırın kapısını açtı. Baktım. Öyle güzel suretler gördüm ki, eğer bütün ömrümce... Onların güzelliğini anlatsam bitiremem. Yüzleri sütten beyaz, yanakları yakuttan kırmızı ve güneşten parlaktı. Derileri ipekten yumuşak ve ay gibi ışıklı, kokuları miskten daha güzeldi. Saçları gayet siyah, kimi örülmüş, kimi toplanmış, kimi salı verilmiş. Otursa etrafında çadır gibi olur, kalksa ayağına kadar uzanırdı. Her birinin önünde bir hizmetçi dururdu. Cebrail, bunlar senin ümmetin içindir, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Sekiz cennetin bağ ve bostanını ve her türlü nimetlerini gördüm. Cehennemi ve derecelerini de görsem diye hatırıma geldi. Cebrail, elimi tutup, cehennemin en büyük meleği, Malik'e götürdü. Ey Malik Hazreti Muhammed düşmanların cehennemdeki yerlerini görmek ister ona cehennemi göster dedi Malik cehennemin tabakalarını açtı 7 tabakanın hepsini gördüm 7. tabakaya haviye derler onun azabı diğer tabakalardan kat kat ziyadeydi Malik'e sual ettim bu tabaka hangi taifeye azab olunur Malik, Firavun ve Karun ve senin ümmetinin münafıklarına azab olunur dedi. Altıncı tabaka Laziyidir. Orada müşriklere, hiç dini olmayanlara azab olunur. Beşinci tabaka Kutamedir. Orada ateşe, öküze tapanlara, Budistlere azab olunur. Dördüncü tabaka Cahimdir. Orada, güneşe yıldızlara tapanlara azab olunur. Üçüncü tabaka sakardır Orada Hristiyanlara azap olunur. İkinci tabaka sayirdir. Orada Yahudilere azab olunur Birinci tabaka cehennemdir Bunun azabı öbür tabakaların azabından az idi Buna rağmen orada ateşten 70 bin Derya gördüm Her bir Derya, o kadar büyük idi ki eğer yerleri ve gökleri bir deryaya atsalar ve bir meleğe emretseler bin yılı arasa bulmak mümkün olmazdı. Zebaniler cehennemde vazifeli melekler öyle azametliydi ki eğer onlardan biri yerleri ve gökleri ağzının bir kenarına koysa hiç belli olmazdı. O deryalar dalgalanıp Korkunç sedalar hasıl olurdu. Eğer o sesten dünyaya az bir ses gelseydi bütün canlılar helak olurdu. Bu tabaka hangi taife içindir diye sual ettim. Malik cevap vermedi. Tekrar sual ettim, sükût etti. Cebrail Malike senden cevap bekliyor dedi. O da beni mazur gör diye özür diledi. Ben her neyse cevap ver ki bugün tedariki mümkün ola dedim. Malik: Ya Resulallah senin ümmetinin asileri içindir. Onlara nasihat eyle ta ki bu korkunç yerden kendilerini korusunlar. Vücutlarını böyle azaba sürükleyecek şeylerden kaçınsınlar. O gün ben asilere merhamet etmem. Ne ak sakallı ihtiyarlarına ne de gençlerine şefkat göstermem dedi. Âlemlerin efendisi ağlamaya başladı. Mübarek başından sarığını çıkarıp şefaate ve Allahü Teâlâ'ya yalvarmaya başladı. Ümmetinin zayıflığını ve böyle azaba tahakkut getiremeyeceklerini söyleyerek o kadar ki Cebrail Aleyhisselam ve cümle melekler de beraber ağlaştılar. Allahü Teala'dan hitap geldi ki Ey Habibim senin hürmetin ve kıymetin benim katımda büyüktür. Duan kabul olunmuştur. Hatırını hoş tut. Seni muradına eriştirdim. Sana öyle bir makam veririm ki pek çok sayıda asileri senin şefaatin ile bağışlarım ta ki sen yeter diyesin. Ey Habibim her kim benim emrimi tutarsa, azap ve cezadan kurtulur, rahmetime nail olur. Cennette beni görmek şerefine kavuşur. Sana ve ümmetine, gecede ve gündüzde elli vakit namaz farz ettim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek, o makamdan sonra arşa eriştim. Semavattan geçip, Musa'nın aleyhisselam, bulunduğu makama geldim. Bana Hak dehala sana ve ümmetine ne farz eyledi dedi. Ben de her gün ve gece için 50 vakit namaz kılınmasını bana farz kıldı dedim. Rabbine dön, biraz hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz. Ben İsrail oğullarını denedim ve yokladım dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm ve dedim ki, ''Yâ Rabbi, ümmetimden bu emri biraz hafif eyle.'' Bunun üzerine elli vakitten sadece beş vakit indirdi. Musa'ya aleyhisselam döndüm ve beş vakit indirdi dedim. Dedi ki, ''Rabbine dön, biraz daha hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz.'' Böylece Musa Aleyhisselam ile Rabbimin arasında gidip geldim ve nihayet Allahü Teala şöyle buyurdu: Bu namazı beş vakte indirdim. Her namaz için on sevap vardır. Bu bakımdan sonunda yine elli namaz olur. Zira her kim bir sevabı kastedip de yapamazsa onun için bir sevap yazılır. Fakat yaparsa, bire mukabil tam on sevap yazılır. Fakat bir günaha kastedip yapmazsa, hiçbir şey yazılmaz. Yaparsa, ancak o bir günah olarak kayda geçer. Sonra Musa'ya aleyhisselam inip durumu anlattım. Yine, dön biraz daha hafifletmesini dile dedi. Bunun üzerine ona, Rabbime çok münacaatta bulunduğum için artık utanıyorum, dedim, buyurdular. Allah-u böylece sevgili Peygamberimizin çektiği sıkıntılarla yaralanan mübarek kalbini teselli eyledi. Hiçbir mahlukuna vermediği, kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetleri O'na ihsan eyledi. Âlemlerin Efendisi, sonra bir anda Kudüs'e ve oradan, Mekke-i Mükerreme'ye, Ümmühani'nin evine geldiler. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmühani'yi uyuklamış, bir şeyden haberi olmamıştı. Peygamber Efendimiz, Kudüs'ten Mekke'ye gelirken, Kureyş'in kervanına rastladı. Kervandaki bir deve, ürktü, yıkıldı. Rasulullah Efendimiz, sabah olunca, Kâbe yanına gidip, miracını anlattı. Kâfirler, Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış diye alay ettiler. Müslüman olmaya niyetli olanlar da tereddüde düştüler. Müşriklerden bazıları sevinerek, Ebu Bekr'in evine geldiler. Çünkü onun, akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Kapıya çıkınca, ey Ebu Bekir! Sen çok kere Kudüs'e gidip geldin iyi bilirsin Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer diye sordular Hazreti Ebubekir iyi biliyorum bir aydan fazla dedi Bu söze sevinen kafir grubu akıllı tecrübeli adamın sözü böyle olur dediler gülüp alay ederek ve Hazreti Ebubekir'in de kendileri gibi düşüneceğini umarak senin efendin, Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı, dediler. Hazreti i Ebu e sevgi, saygı gösterip bel bağladılar. Hazreti i Ebu Bekir, Resulullah Efendimiz'in mübarek adını işitince, Eğer o söylediyse, doğrudur. Bir anda gidip geldiğine ben de inandım, deyip içeri girdi. Kâfirler şaşkınlık içinde, vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymiş, Ebu Bekir'e sihir yapmış, diyerek geri döndüler. Hazreti Ebu Bekir, hemen Resulullah Efendimizin yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, yüksek sesle, Ya Resûlallah, miracınız mübarek olsun. Bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdiği, ve mübarek yüzünü görmekle kalpleri alan ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdiği için Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim. Ya Resulallah senin her sözün doğrudur inandım canım sana feda olsun dedi. Hazreti Ebubekir'in sözleri kâfirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen imanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Rasulullah efendimiz o gün Ebu Bekre sıddayayık dedi Bu adı almakla derecesi bir kat daha yükseldi. Bu hale çok kızan kafirler müminlerin kuvvetli imanına peygamberimizin her sözüne hemen inanmalarına onun çevresinde pervane gibi dönmelerine dayanamadılar Rasulullah Efendimizi mahcup ve maruh etmek için imtihan etmeye başladılar. Ya Muhammed, Kudüs'e gittim diyorsun. Söyle bakalım, Mescid'in kaç kapısı, kaç penceresi var? Gibi sorular sordular. Rasulullah Efendimiz hepsine birer birer cevap verdiler. Efendimiz cevap verirken Hazreti Ebu Bekr Öyledir ya Rasulallah derdi. Halbuki Resulullah Efendimiz edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyurdu ki: Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Pencereleri görüp sayıyor ve sorularına hemen cevap veriyordum. Resulullah Efendimiz yolda develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken kervan Mekke'ye ulaştı. Kervandakilere sorduklarında fırtına eser gibi olduğunu ve bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Kafirlerin düşmanlığı da gittikçe arttı. Hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'sinde cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye Miraç denir. Resulullah Miraca ruh ve bedeniyle uyanık bir halde çıktı. Miraç gecesinde ona nice ilahi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu gecede farz kılındı. Ayrıca Bakara Suresi'nin son iki ayeti kerimesi ihsan edildi. Miraç Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm Suresi ile bazı hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Miraç'tan sonra hesabına cenneti anlatırken buyurdular ki: "Ya Ebu Bekir, senin köşkünü gördüm. Kızıl altından idi." Senin için hazırlanan nimetleri müşahede ettim. Hazreti i Ebu Bekri de, o köşk ve köşkün sahibi, sana fedâ olsun ya Resûlallah, dedi. Efendimiz, Hazreti Ömer'e dönerek, Ya Ömer, senin köşkünü gördüm. Yakut'tan idi. O köşkte çok huriler var idi. Fakat içeri girmedim. Senin gayretini düşündüm, buyurdular hazret Ömer çok ahladı. Göz yaşları arasında, Anam babam canım sana feda olsun ya Resûlallah. Senden de gayret, kıskanmak olur mu? dedi. Daha sonra hazret Osman'a buyurdular ki, Ya Osman! Seni her gökte gördüm. Cennette köşkünü görüp seni düşündüm. hazret Ali'ye buyurdular ki, Ya Ali! Senin suretini dördüncü semada gördüm. Cebra ile sual ettim. Dedi ki: Ya Rasulullah, melekler Hazret Ali'yi görmeye âşık oldular. Hak Hakdaala onun suretinde bir melek yarattı. Dördüncü gökte durur. Melekler onu ziyaret eder, bereketlenirler. Sonra senin köşküne girdim. Bir ağaçtan bir yemiş kokladım. Ondan bir huri çıktı, yüzüne perde çekti. Sen kimsin ve kiminsin dedim. Amcan oğlu Ali için yaratıldım ya Resûlallah dedi. Miraç gecesinin sabahında Cebrail aleyhisselam gelerek, Resûlullah Efendimiz'e beş vakit namazı, vakitlerinde imam olarak kıldırdı. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Kâbe kapısı yanında, iki gün bana imam oldu. İkimiz, fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca ikindiyi, güneş batarken, üst kenarı kaybolunca, akşamı ve şafak kararınca yatsı yıkıldık. İkinci günü de sabah namazını hava aydınlanınca, öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı olunca, ikindi bundan hemen sonra, akşamı oruç bozulduğu zaman, yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed! Senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Namaz vakitleri böylece bildirildikten sonra Habeşistan'a da haber gönderilerek beş vakit namazı kılmaları ve farz olduğundan itibaren kılmaya başladıkları vakte kadar olan namazlarını kaza etmeleri bildirildi. Ey Cemali nuriceşmi evliya el medet ey maden-i nur-i huda hakipayi tuti asfiya El medhat ey madeni nur-i Kimse sensiz bulamaz hakka vusul Fezi lutfunla olur merdi kabul Rahmeten lil aleminsin ya resul El medhat ey madeni nur-i huda Eyledin bihat cürüm ile cerim oldum eşhası heva ile nedim eyle isyanım şefaat ya kerim el medet ey madeni nur-ı hüdâ ey keremkânı resul kibriya kemterindir bu selimi pür hata dergahından iltica eyler ata el medet Ey Madeni Nurihüda, Yavuz Sultan Selim, Selimi, Hicret, sevgili Peygamberimiz her sene Kabe'yi ziyarete gelen kabileleri dine davet ediyor, onların cehennem ateşinden kurtulup ebedi saadete kavuşmaları için çalışıyor ve her türlü hakarete aldırmadan Peygamberlik vazifesini yerine getirmeye devam ediyordu. Kabilelerin konak yerlerinde duruyor, gelenlere Allahü Teala'nın peygamberlik vazifesini yerine getirinceye kadar beni barındıracak ve bana yardım edecek kim var? Böylece kendisine cennet verilsin, buyuruyor. Fakat ne barındıracak ve ne de yardım edecek bir kimse bulunmuyordu. Peygamberliğinin 11. senesiydi. Panayır'da kâbe ziyaret için gelen Medine halkından bir toplulukla karşılaştı. Onlara, sizler kimlersiniz diye sorunca, Medineli ve Hazreç kabilesinden olduklarını söylediler. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun da, Hazreç kabilesinin Necrân oğulları koluna mensuptu. Peygamberimiz, Hazreçli bu altı kişiyle bir müddet oturup, onlara... İbrahim suresinin 35 ila 52. ayet-i kerimelerini okudu ve İslamiyeti anlattı. Bu dine girmeleri için davette bulundu. Kabilesinin büyüklerinden ve Medine'de yaşayan Yahudilerden, yakında bir peygamberin geleceğini duyan bu insanlar, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerini dine çağırınca, birbirlerine bakıştılar. Sonra, Yahudilerin haber verdiği, işte bu peygamberdir, diye aralarında konuştular. Medine'de, öteden beri, Evs ve Hazreç kabileleri, Yahudilere düşman idiler. Fırsat buldukça birbirlerine saldırırlardı. Yahudilerden önce Müslüman olup, İslamiyetle şereflenirlerse, onlara galip geleceklerine, ve Medine'den çıkaracaklarına inanıyorlardı. Bu sebeple hemen Resulullah'ın huzurunda kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldular. Peygamber Efendimize de "Ya Resulullah, biz kavmimizi Yahudilere karşı savaşır halde bırakmıştık." Ümid edilir ki Allahü Teala onları da zat-ı sayesinde iman etmekle şereflendirir. Biz döner dönmez, onları ve kavmimizi Senin Peygamberliğini kabul etmeye davet edeceğiz. Bu dinden kabul ettiğimiz şeyleri onlara da anlatacağız. Eğer Allahü Teala onları bu din üzerinde toplayıp birleştirirse, senden daha aziz ve şerefli kimse olmaz dediler. Bu altı kişi gerçekten inanmış Allahü Teala'nın. Peygamberimize tebliğ ettiklerini kabul ve tasdik etmişlerdi Yurtlarına dönmek için peygamberimizden izin alıp ayrıldılar Yeni Müslüman olan bu altı kişi Ukbe bin Amir Esat bin zürare Av bin Haris Rafi Bin Malik Kutbe bin Amir Cabir bin Abdullah Radyallahu anımydiler 1. Akabe bi'atı ve Medine'de doğan güneş Müslüman olan altı kişi, Medine'ye kavimlerinin yanına dönünce, hemen İslamiyet'ten ve Peygamberimizden anlatmaya, halkı İslam dinine girmeleri için davete başladılar. Bunda o kadar ileri gittiler ki, Medine'de, içinde Peygamberimizin ve İslamiyetin konuşulmadığı bir ev kalmadı. Böylece İslamiyet Hazreç kabilesi arasında yayıldığı gibi Evs kabilesinden bazı kimseler de Müslüman oldular. Akabe'deki bu görüşmeden sonra ertesi sene Es'ad bin Zürare ve İslamiyeti kabul eden 12 arkadaşı hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. O sene müşrikler Müslümanlara her senekinden daha fazla eza ve cefada bulunuyorlardı. Rasulullah Efendimizi devamlı takip ediyorlar. Onunla konuşan herkese işkence yapıyorlardı. Bunu öğrenen Medine Peygamberimizle gece vakti Akabe'de görüşmek üzere söz aldılar. Gece olunca buluştular. Bağlılıklarını arz edip, bütün emir ve isteklerine teslim olacaklarına söz vererek biat ettiler. Bu sözleşmede Allahü Teala'ya ortak koşmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, hırsızlık etmeyeceklerine, iftiradan kaçınacaklarına, ayıplanmak ve rızık korkusuyla çocuklarını öldürmeyeceklerine dair taahhütte bulundular. İkisi Evs kabilesine, diğerleri de Hazret kabilesine mensup olan bu on iki kişinin reisi Es'ad bin Zürare idi. Sevgili peygamberimiz, bu on iki kişiyi kabilelerine temsilci yaptı. Bunlar, kabilelerine İslamiyeti anlatıp, onlar adına Rasulullah Efendimiz'e karşı kefil olacaklardı. Es'ad bin Zürare de hepsi adına temsilci tayin edilmişti. İlk Akabe biatında bulunanlar, Malik bin Neccaroğullarından Es'ad bin Zürare, Avf bin Haris, Muaz bin Haris, Züreyk bin Amiroğullarından Rafi bin Malik, Zekwan bin Abdülkays, Gan bin Avf oğullarından, Übabe bin Samit, Gusayna oğullarından, Yezit bin Salebe, Acılan bin Zeyt oğullarından, Abbas bin Ubade, Haram bin Ka'b oğullarından, Ukbe bin Amir, Sevat bin Gam oğullarından, Kutbe bin Amir, Abdül Eşhel bin Cüşem oğullarından, Ebul Heysem, Malik bin Teyihan ve Amr bin Avfo'larından Üveym bin Saide idi. Bu sözleşmeden sonra Medine'ye dönen Hazreti Esad ve arkadaşları kabilelerine gece gündüz İslamiyeti anlatarak hak dine davet ettiler. Bu davet neticesinde İslamiyet Medine'de süratle yayılmaya başladı. Öyle ki daha önce birbirine düşman olan Evs ve Hazreç kabileleri bir araya gelmiş İslamiyeti daha iyi öğrenebilmek için Resulullah Efendimizden bir muallim istemişlerdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti öğretmek için Mekke'deki eshabından Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i hoca olarak Medine'ye gönderdi. Hazreti Mus'ab Hazreti Es'ad'ın evinde kaldı. Onunla birlikte ev ev dolaşarak Herkese İslamiyeti duyurdular. Resulullah'ın sevgisini ve onu bütün düşmanlarından korumak için canla başla çalışacaklarına söz vermelerini istediler. Onları Resulullah ile yapılacak biata hazırladılar. Esad bin Zürare hazretlerinin kabile reisi de Sa'd bin Muaz olup onunla akraba idiler. O zaman Araplar arasında, akrabaya karşı hakaretten kaçınmak adet olduğu için, daha iman etmemiş olan Sa'd bin Muaz, Es'ad bin Zürare hazretlerinin evine gidip, bu işi engellemeye çalışmadı. Kendisi bir kabile reisi olarak, buna el koymak istemiyordu. Bu maksatla, kabilesinin ileri gelenlerinden, Üseyd bin Hudayra, Mahallemize git. Gelen şu kişiyi gör. Ne yapacaksan yap. Esad benim teyzemin oğlu olmasaydı bunu sana havale etmezdim dedi. Bunun üzerine Üseyid bin Udayr mızrağını alıp Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in bulunduğu eve gitti. Oraya varınca hiddetle konuşmaya başladı. Bize niçin geldiniz? İnsanları aldatıyorsunuz. Hayatınızdan olmak istemiyorsanız buradan derhal ayrılın dedi. Onun bu kızgın halini gören Mus'ab bin Umeyr: "Hele biraz otur. Sözümüzü dinle. Maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin, yoksa engel olursun." diyerek gayet yumuşak ve nazik cevap verdi. Üseyid sakinleşip "Doğru söyledin." dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Hazreti Mus'ab'ın tatlı konuşmasıyla İnsanın kalbine işleyen sözlerini ve hoş sesiyle okuduğu Kur'an'ı Kerim ayetlerini dinledi. Kendinden geçip bu ne güzel şey diye söylendi. Sonra bu dine girmek için ne yapmak lazımdır dedi. Anlattılar ve Üseyd bin Hudayir i şahidet söyleyerek Müslüman oldu. Sevincinden yerinde duramayan Hazret Üseyd ben gidip Size birini göndereyim. Eğer o Müslüman olursa, Medine'de onun kavminden, iman etmedik hiç kimse kalmaz diyerek süratle kalkıp gitti. Doğruca Sa'd bin Muaz'ın yanına vardı. Sa'd bin Muaz, onu görünce, yemin ederim ki Üseyd, buradan gittiği yüzde gelmiyor, dedi. Sonra da, ne yaptın ya Üseyd, diye sordu. Hazreti Üseyid bin Hudayr saat bin muazın Müslüman olmasını çok arzu ettiğinden o kişiyle Mus'ab bin Umeyr ile konuştum. Onların bir fenalığını görmedim. Yalnız duyduk ki Beni Harise oğulları teyzeoğunun esadın böyle bir kimseyi evinde barındırmasından kuşkulanarak onu öldürmek için harekete geçmişler dedi. Bu sözler Sa'd bin Muaz'a çok dokundu. Çünkü birkaç sene önce yapılan bir savaşta, Beni Harise oğullarını yenip, Hayber'e sığınmaya mecbur etmişlerdi. Bir sene sonra da affedip, memleketlerine dönmelerine izin vermişlerdi. Buna rağmen, onların böyle bir tavır takınmaları düşüncesi, Sa'd bin Muaz'ı çok kızdırmıştı. Halbuki aslında böyle bir durum yoktu. Üseyd bin Hudayr, bu hileye başvurarak, Sa'd bin Muaz'ın teyzesine ve oğlu Esad bin Zürare'ye, dolayısıyla, Mus'ab bin Umeyr'e zarar vermesini önlemek istemişti. Böylece, onların tarafına geçmesine ve nihayet, Müslüman olmasına zemin hazırladı. Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr'ın bu sözleri üzerine yerinden fırlayıp, Hazreti Esad bin Zürare'nin yanına gitti. Oraya varınca, Esad ile Mus'ab bin Umeyr'in son derece huzur ve sükun içerisinde oturup, sohbet ettiklerini gördü. Yanlarına yaklaşıp, Ey Esad! Aramızda akrabalık olmasaydı, sen bunları yapamazdın, dedi. Bu sözlere, Hz. Mus'ab bin Umeyr cevap vererek, Ey Esad! Biraz dur, otur ve bizi dinle. Anla! Sözlerimiz hoşuna giderse ne ala. Yok beğenmezsen bunu sana teklif etmeyiz. Sen de kalkıp gidersin dedi. Sa'd bin Muaz bu mülayim ve tatlı sözler karşısında sakinleşip bir kenara oturdu ve onları dinlemeye başladı. Musab bin Umeyr Hazretleri Sa'd bin Muaz'a önce İslamiyeti anlattı. İslamiyetin esaslarını açıkladı. Sonra tatlı ve güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudu. Okudukça saat bin muazzenin hali değişiyor kendinden geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz belagatı karşısında kalbi yumuşadı ve büyük bir tesir altında kaldı. Kendini tutamayıp siz bu dine girmek için ne yapıyorsunuz dedi. Mus'ab bin Umeyr Hemen kelime-i öğretti. O da, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek Müslüman oldu. Sa'd bin Muaz, Müslüman olmaktan duyduğu huzur ve sevinçten yerinde duramıyordu. Derhal evine gidip, öğrendiği gibi gusül amdesti aldı. Sonra kavminin toplanmasını istedi. Üseyid bin Hudayr'ı yanına alıp halkın bulunduğu yere vardı. Abdüleşhel oğullarına hitaben "Ey Abdüleşher oğulları, siz beni nasıl tanırsınız?" dedi. Onlar hep bir ağızdan "Sen bizim reisimiz ve büyüğümüzsün. Biz sana tabiiz." diye cevap verdiler. Saat bin Muaz onların bu sözleri üzerine "O halde hepinize haber veriyorum." Ben Müslüman olmakla şereflendim. Sizin de Allahü Teala'ya ve Onun Resulüne iman etmenizi istiyorum. Eğer iman etmezseniz, sizin hiçbirinizle konuşup görüşmeyeceğim. Dedi. Abdül Escher oğulları, reisleri Saatbin Muaz'un Müslüman olduğunu ve kendilerini de İslam'a davet ettiğini duyar duymaz, hep birlikte Müslüman oldular. O gün akşama kadar. Medine semalarını, kelime-i şehadet ve tekbir sadalarıyla çınlattılar. Bu hadiseden kısa bir müddet sonra, bütün Medine halkı, Evs ve Hazreç kabileleri, İslamiyeti kabul ettiler. Her ev, İslam nuruyla aydınlandı. Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr, kabilelerine ait bütün putları kırdılar. Bu durum, sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, bildirilince çok memnun oldular. Mekkeli Müslümanlar sevinç içindeydiler. Bu sebeple o seneye Miladi 621) Senetüs Sürur, Sevinç Yılı denildi. İkinci Akabebiyatı. Rasulullah Efendimize Peygamberlik vazifesi tebliğ edileli 13 sene olmuştu. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara zulmü son haddine varmış ve dayanılmaz bir hale almıştı. Medine'de ise, Es'ad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in hizmetleri sayesinde, Evs ve Hazreçliler, Müslümanlara kucak açacak, onları bağırlarına basıp, uğrunda her fedakarlığı yapacak aşk ve şevkin içindeydiler. Resulullah Efendimiz'in de bir an önce Medine'yi teşriflerine arzuluyorlar, onun uğrunda, mallarını ve canlarını esirgemeyeceklerine dair söz veriyorlardı. Haç mevsimi gelmişti. Mus'ad bin Umeyr ile beraber, Medineli, 73 erkek ve iki kadın Müslüman, Mekke'ye geldiler. Haçtan sonra, hepsi yine Akabe'de, peygamberimizle buluştular. Es'ad bin Zürare ve 12 temsilci, kabileleri adına, Peygamberimizin Medine'ye hicret etmelerini rica ve teklif ettiler. Rasulullah Efendimiz onlara, Kur'an ı Kerim'den bazı ayet i kerimeleri okuduktan sonra, kendi canlarını, çoluk ve çocuklarını nasıl koruyup gözetirlerse, onu da öyle koruyacaklarını temin etmek üzere, onlardan kesin sözü istedi. Henüz Müslüman olmayan, Resulullah Efendimizin amcası Hazreti Abbas da orada bulunuyordu. Biat için gelen bu topluluğa şöyle hitap etti: Ey Medineliler! Bu kardeşimin oğludur. İnsanlar içinde en çok sevdiğim de odur. Eğer onu tasdik edip Allah'tan getirdiklerine de inanıyor ve beraberinizde alıp götürmek istiyorsanız, beni tatmin edecek sağlam bir söz vermeniz lazımdır. Bildiğiniz gibi, Muhammed aleyhisselam bizdendir. Biz onu, ona inanmayan kimselerden koruduk. O, bizim aramızda, izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. O, bütün bunlara rağmen, herkesten yüz çevirmiş, size katılıp, sizinle beraber gitmeye karar vermiştir. Eğer siz, bütün Arap kabileleri birleşip, üzerinize hücum ettiğinde, onlara karşı koyacak kadar savaş gücüne sahipseniz bu işe girişiniz bu hususu da aranızda iyice görüşüp konuşunuz sonradan ayrılığa düşmeyiniz verdiğiniz sözde durup onu düşmanlarından koruyabilecek misiniz bunu layıkıyla yapabilirseniz ne ala yok Mekke'den çıktıktan sonra onu yalnız bırakacaksanız şimdiden vazgeçiniz ki Yurdunda şerefiyle korunmuş olarak yaşasın. Hazreti Ambasın bu konuşmasına Medine'li Müslümanlar üzüldüler. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi memleketlerine götürdüklerinde onu müşriklere karşı koruyamayacak, sıkışınca terk edeceklermiş gibi bir sözle karşılaşmışlardı. Medine'li sahabilerden Esad bin Zürare Hazretleri Peygamber Efendimize dönerek, Ya Rasulallah, izin verirseniz birkaç sözüm vardır. Onu Hazretinize arz edeyim dedi. Fahri Kainat Efendimiz izin verince Hazreti Esat, anam babam sana fedah olsun Ya Rasulallah. Her davetin yumuşak veya sert bir yolu usulü vardır. Şimdi siz bizi öyle bir şeye davet ediyorsunuz ki onu insanların kabul etmesi gayet zordur. Zira, insanların öteden beri tapına geldikleri putları bırakıp, İslam'ı kabul etmesi çok güçtür. Buna rağmen biz, İslam'ı bütün kalbimizle kabul ettik. Bir de, müşrik olan akrabalarımızla alakayı kesmeyi emrettiniz. İhlas ile onu da kabul ettik. Bilirsiniz ki, bunu da kabul çok zordur. Amcalarının bile düşman kesilip muhafaza etmediği yüksek zatınıza kucak açıp bu şerefli vazifeyi üzerimize vacip ve lazım bildik. Hepimiz bu sözlerimizde mutabıkız. Dilimizle ne söylüyorsak kalbimizle onu tasdik ediyoruz. Kendi çoluk çocuğumuzu nasıl muhafaza ediyorsak mübarek vücudunuzu da kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza yemin ediyoruz. Eğer bu ahdimizi bozarsak Allahü Teala'ya verdiğimiz sözde durmayıp şakiler zümresine dahil olalım. Ya Resulallah biz bu sözümüzde sadıksız. Allahü Teala muvaffak eylesin dedi. Sonra da Ya Resulallah bizden kendiniz için istediğiniz teminatı alıp şart koşabilirsiniz diye devam etti. Peygamber Efendimiz onları İslamiyet'e teşvik etti. Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra buyurdu ki, Sizden Rabbim için olan şartım, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamanız. Kendim ve eshabım için olan şartım, bizi barındırmanız, bana ve eshabıma yardımcı olmanız, kendinizi savunduğunuz, koruduğunuz şeylerden bizleri de korumanızdır. Bera bin Mağrur, seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allahü Teala'ya an dolsun ki, çoluk çocuklarımızı savunup koruduğumuz gibi, seni de koruyacağız. Bizimle biatlaş ya Resûlallah, dedi. Medineli Müslümanlardan, Abbas bin Ubade, Peygamber Efendimizle yapılan anlaşmayı pekiştirmek için, arkadaşlarına, Ey hazreçliler! Muhammed aleyhisselamı niçin kabul ettiğinizi biliyor musunuz? dedi. Onlar da evet cevabını verdiler. Bunun üzerine siz onu hem sulh hem de savaş zamanları için kabul edip ona tabi oluyorsunuz. Eğer mallarınıza bir zarar gelince, akraba ve yakınlarınız helak olunca, peygamberimizi yalnız ve yardımsız bırakacaksanız, bunu şimdiden yapınız. Vallahi eğer böyle bir şey yaparsanız dünyada ve ahirette helak olursunuz. Eğer davet ettiği şeyde mallarınızın gitmesine ve yakın akrabalarınızın öldürülmesine rağmen ona vefa etmeyi aklınız kesiyorsa tutunuz. Vallahi bu dünyanız ve ahiretiniz için hayırlıdır. Deyince arkadaşları biz peygamberimizden mallarımız ziyan olsa da yakınlarımız öldürülse de vazgeçmeyiz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayız. Ölmek var, dönmek yok dediler. Sonra peygamber efendimize dönerek Ya Resulallah biz bu ahdimizi yerine getirirsek bize ne vardır diye sordular. Sevgili peygamberimiz o zaman Allahu Teala'nın razı olması ve cennet var." buyurdular. Bunlardan her biri, kavminin temsilcileri, vekilleri olarak söz verdiler. İlk önce Hz. Esad bin Zürare, ''Ben, Allahü teâlâ'ya ve onun resulüne verdiğim sözü yerine getirmek, canımla ve malımla ona yardım hususundaki vadimi gerçekleştirmek üzere biat ediyorum.'' diyerek musafaha etti. Arkasından her biri bu şekilde biatı tamamlayıp Allahü Teala'nın ve Rasulünün davetini kabul ettik, dinledik ve boyun eğdik diyerek memnuniyetlerini ve teslimiyetlerini arz ettiler. Böylece Rasulullah'ın uğrunda canlarını ve mallarını çekinmeden ortaya koydular. Kadınlar ile biat sadece söz ile yapılmıştı. Sevgili Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık, iftira ve zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan söylememek, hayırlı işlere muhalefette bulunmamak hususlarında onlardan söz aldılar. Medinelilerin, Peygamber Efendimize biat ettiği sırada Akabe tepesinden bir ses, ey Mina'da konaklayanlar. Peygamber ile Medine'li Müslümanlar sizlerle savaşmak üzere anlaştılar diye bağırdı. Peygamberimiz bu ses için bu Aka'ben'in şeytanıdır dedikten sonra seslenene de ey Allahü Teala'nın düşmanı senin de hakkından gelirim buyurdular. Biat eden Medinelilere de siz hemen konak yerlerinize dönün buyurdular. Abbas bin Ubade: Ya Resulallah, yemin ederim ki istediğin takdirde yarın sabah Mina'da bulunan kafirlerin üzerine yürür, onların hepsini kılıçtan geçiririz." dedi. Peygamber Efendimiz memnun oldular. Fakat bize henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı. Şimdilik yerlerinize dönünüz." buyurdular. İmam Nesai'nin Abdullah İbni Abbas'tan rivayetine göre Ensardan, Akabe biatında bulunanlar, Rasulullah'ın yanına gelmekle muhacirlerden olmuşlardır. HICRET Son Akabe biatıyla, Medine, Müslümanlara huzur bulacakları ve sığınacakları bir yer olmuştu. İkinci Akabe biatını duyan Mekkeli müşriklerin tutumları, çok şiddetli ve pek tehlikeli bir hâl almıştı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak, tahammül edilemeyecek derecedeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, durumlarını arz ederek, hicret için müsaade istediler. Bir gün, sevgili Peygamberimiz, sevinçli bir halde, eshab-ı yanına gelip, ''Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Yesrib, Medine'dir. Oraya hicret ediniz.'' ve orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Allahü Teala onları size kardeş yaptı. Yesribi Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı, buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz hicret edenlere son derece ihtiyatlı ve tedbirli davranmalarını sıkı sıkıya tembih ediyordu. Müslümanlar, müşriklerin dikkatini çekmemek için, küçük kafileler halinde yola çıkıyor ve mümkün mertebe gizli hareket ediyorlardı. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Selem'e, müşriklerden çok eziyet görmüştü. Neden sonra işin farkına varan müşrikler, hicret için yola çıkan Müslümanlardan Görebildiklerini yoldan çevirmeye, kadınları kocalarından ayırmaya, gücü yettiklerini hapse atmaya başladılar ve çeşitli cefalara tabi tuttular. Onları dinlerinden döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. Fakat bir iç harbin patlak vermesinden korktukları için, öldürmeye cesaret edemediler. Müslümanlar ise buna rağmen her fırsatı değerlendirerek Medine yollarına düştüler hazret Ömer de bir gün kılıcını kuşandı. Yanına oklarını ve mızrağını alıp, herkesin önünde Kâbe'yi yedi defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi. İşte ben de dinimi korumak için Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa, şu vadinin arkasında önüme çıksın. Böylece hazret Ömer'le yirmi kadar Müslüman, güpe gündüz, çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafiliye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmiyor, eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye ulaşıyordu. Bu arada Hazreti Ebu Bekri de hicret için izin istedi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabreyle, ümidi odur ki Allahü Teala bana da izin verir beraber hicret ederiz. Hazreti Ebubekr anam babam sana feda olsun böyle ihtimal var mıdır diye sorunca Peygamberimiz evet vardır buyurarak sevindirdiler. Hazreti Ebubekr 800 dirhem vererek iki deve satın aldı ve o günü beklemeye başladı. Artık Mekke'de sevgili Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ali, fakirler, hastalar, ihtiyarlar ve müşriklerin hapse attığı müminler kalmıştı. Diğer taraftan Medineler, Ensar, hicret eden Mekkelleri, muhacirleri çok iyi karşılayıp misafir ettiler. Aralarında kuvvetli bir birlik meydana geldi. Rasulullah'ın da hicret edip, Müslümanların başına geçeceği ihtimaliyle, Mekkeli müşrikler telaşa kapılmışlardı. Mühim işleri görüşmek için bir araya geldikleri, Darün-nedvede toplandılar. Ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Şeytan, şeyh-i necdî kılığında, yani ihtiyar bir necdli şeklinde, müşriklerin yanına geldi. Konuşmalarını dinledi. Çeşitli teklifler öne sürüldü. Fakat hiçbiri beğenilmedi. Sonra şeytan söze karıştı ve Düşündüklerinizin hiçbiri çare olamaz. Çünkü ondaki güler yüz ve tatlı dil her tedbiri bozar. Başka çare düşününüz diyerek fikrini söyledi. Kureyş'in reisi olan Ebu Ceh, Her kabileden kuvvetli bir kimse seçerim. Ellerinde kılıçlarıyla Muhammed'in üzerine saldırsınlar. Kılıç vurup kanını döksünler. Kimin öldürdüğü belli olmasın. Böylece mecburen diyete razı olurlar. Biz de diyetini verir, sıkıntıdan kurtuluruz dedi. Şeytan da bu fikri beğendi ve hararetle teşvik ve tavsiye etti. Müşrikler bu hazırlık içindeyken Allahü Teala Resûlüne hicret emri verdi. Cebrail aleyhisselam gelerek, müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. Sevgili peygamberimiz, hazret Ali'ye kendi yatağında yatmasını, bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyleyerek, Bu gece yatağımda yat uyu, şu hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar gelmez, buyurdu. hazret Ali, Peygamber Efendimizin emrettiği şekilde yattı. Habibullah'ın yerine hiç korkmadan kendi nefsini feda etmeye hazırdı. Hicret gecesi kâfirler Rasulullah Efendimizin saadet hanelerinin etrafını sarmışlardı. Peygamber Efendimiz mübarek evlerinden çıktılar. Yasin-i Şerif Suresi'nin başından 10 ayeti kerimeyi okudular ve bir avuç toprak alıp Kâfirlerin başına saçtılar. Her kimin başına bu topraktan değmişse, hepsinin Bedr gazasında öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, sıhhat ve selametle aralarından geçip, Hazreti i Ebu evine ulaştı. Müşriklerden hiçbiri onu görememişti. Bir müddet sonra, müşriklerin yanına biri gelip, Burada ne bekliyorsunuz diye sorunca, Muhammed'in evden çıkmasını diye cevap verdiler. O gelen, yemin ederim ki Muhammed aranızdan geçip gitti, başınıza da toprak saçtı dedi. Müşrikler ellerini başlarına götürdüler. Hakikaten başlarında toprak buldular. Derhal kapıya hücum edip içeri girdiler. Hazret Ali'yi Aleyhisselam'ın yatağında görünce, Resul Ekrem'in nerede olduğunu sordular. Hazret Ali bilmem. Beni onun muhafazasına memur mu ettiniz dedi. Bunun üzerine Hazret Ali'yi tartakladılar. Kabe'nin yanında bir müddet hapsedip, sonra bıraktılar. Kâfirler Resulullah Efendimizi bulmak için dışarıya çıkıp aramaya başladılar. Önce Hazreti Ebu Bekrin evine giderek Hazreti Ebu Bekrin kızı Esma'ya sordular. Cevap vermeyince dövdüler. Her yeri aramalarına rağmen bulamadılar ve çılgına döndüler. En azılıları olan Ebu Ceh, Mekke ve civarında tellallar bağıtarak sevgili peygamberimizi ve Hazreti Ebu i Ebu Bekri bulup getirenlere ve yerlerini bildireceklere yüz deve vereceğini vaad etti. Onun bu vaadini duyan ve mala tamah eden bazı kimseler, silahlanıp, Atlarına binerek aramaya koyuldular. Rasulullah Efendimiz Hazreti Ebubekrin evini teşrif edip hicret etmeme izin verildi. Buyurunca Hazreti Ebubekr Sıddık heyecanla mübarek ayağınızın tozuna yüzümü süreyim ya Rasulallah. Ben de beraber miyim? diye sorunca Efendimiz evet buyurdular. Hazreti Sıddık sevincinden ağladı. Gözyaşları arasında anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Develer hazır. Hangisini murad ederseniz onu kabul buyurunuz dedi. Âlemlerin sultanı benim olmayan deveye bilmem ancak parasıyla alırım buyurdular. Bu kesin emir karşısında mecbur kalan Hazreti Sıddık devenin fiyatını söyledi. Hazreti Ebu Bekr, Abdullah bin Üreykıt isminde Kılavuzluğuyla meşhur olan zatı çağırıp yol göstermesi için ücretle tuttu ve develeri üç gün sonra Sevr Dağındaki mağaraya getirmesini emretti. Safer ayının 27'sinde Perşembe günü Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekr Sıddık yanlarına bir miktar yiyecek alarak yola çıktılar. Hazreti Ebu Bekr Rasulullah'ın çevresinde bazen sola, bazen sağa. Öne, arkaya gidiyordu. Peygamberimiz, niçin böyle yaptığını sorunca, etraftan gelecek bir tehlikeyi önlemek için, eğer bir zarar gelirse, önce bana gelsin. Canım, yüksek zâtınıza feda olsun ya Resûlallah, dedi. Server-i âlem efendimiz buyurdular ki, Ya Ebâ Bekr, Başıma gelecek bir musibetin, benim yerime, senin başına gelmiş olmasını ister misin? Hazreti Sıddık, "Evet ya Resulallah. Seni hak dinle hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki gelecek bir musibetin senin yerine benim başıma gelmesini isterim." dedi. Sevgili peygamberimizin nalini dar olduğundan yolda parçalandı ve mübarek ayakları yaralandı yürüyecek hali kalmamıştı. Güçlükle dağa çıkıp mağaraya ulaştılar. Kapı önüne geldiklerinde Hazreti Ebubekir "Allah için ya Allah, içeri girmeyin. Ben gireyim. Orada zararlı bir şey varsa bana gelsin. Mübarek zatınıza bir keder, bir elem değmesin." dedi ve içeri girdi. İçeriği süpürüp temizledi. Sağında solunda İrili ufaklı birçok delikler vardı. Hırkasını parçalayıp, delikleri kapadı. Fakat biri açık kaldı. Onu da ökçesiyle kapayıp, Resûlullah'ı içeri davet eyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içeri girdi ve mübarek başını Ebu Bekir'in kucağına koyup uyudu. O zaman, Hazreti Sıddık'ın ayağını yılan soktu. Rasulullah'ın uyanmaması için sabredip hiç hareket etmedi. Fakat gözyaşı, Rasulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca, ''Ne oldu ya Ebu Bekir?'' buyurdular. Hazreti Ebu Bekir, ''Ayağım ile kapattığım delikten bir yılan ayağımı soktu.'' dedi. Rasulullah Efendimiz, Ebu Bekir'in yarasına iyi olması için, mübarek ağzının yaşından sürünce, acısı hemen dindi, şifa buldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekri Sıddık içerideyken, müşrikler, iz takibede de mağaranın önüne geldiler. Ağzını bir örümceğin ördüğünü ve iki güvercinin de yuva yaptığını gördüler. İz sürücü Kürz bin işte burada is kesildi dedi. Kafirler eğer onlar buraya girmiş olsalardı kapının üzerindeki örümcek ağının yırtılmış olması lazım gelirdi dediler. Bazıları buraya kadar geldik. Mağaraya biriniz girsin baksın deyince Ümeyye bin Halef kâfiri sizin hiç aklınız yok mu? Üzerinde kat kat örümcek ağı bulunan şu mağarada ne işiniz var? Yemin ederim ki, bu örümcek, anı Muhammed doğmadan önce örmüştür, dedi. Müşrikler, kapı önünde münakaşa ederlerken, içeride Hazreti i Ebu Bekr, endişeye kapıldı ve ''Ya Resûlallah! Vallahi kendim için tasalanmıyorum. Fakat yüksek zatınıza bir şey gelmesinden korkuyorum. Ben öldürülürsem, bir tek kişiyim. Hiçbir şey değişmez.'' Lakin size bir zarar gelirse bütün ümmet helak olur din yıkılır dedi. Kainatın sultanı efendimiz Ya ay üzülme şüphesiz Allahü Teala bizimledir buyurdu. Ebubekir Sıddık Ya Resulallah canım sana feda olsun. Onlardan biri Başını eğip baksa bizi görür deyince, efendimiz ya eva Bekir iki kişi ki üçüncüsü Allahü Tealadır üzülme hakda hala bizimledir buyurdu müşrikler içeri bakmadan geri döndüler Allahü Tealadır bu hali Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor eğer siz ona Habibime yardım etmezseniz, hatırlayın o vakti ki kâfirler onu Mekkeden ikinin ikincisi olarak Hazreti Ebu Bekri ile çıkardıklarında Sevr Dağının tepesindeki mağaradayken Allahü Teala ona Resulullah'a yardım etmişti. O zaman arkadaşına Ebu Bekri Sıddık'a üzülme. Allahü Teala'nın yardımı, nusreti muhakkak bizimledir demişti. Allahü Teala onun üzerine sekinetini indirmiş, onu habibini görmediğiniz manevi ordularla kuvvetlendirmiş, kafirlerin küfür kelimesini alçaltmıştı. Allahü Teala'nın tevhid kelimesi ise çok yücedir. Allahü Teala mutlak galiptir yegane hüküm ve hikmet sahibidir tevbe suresi 40 sevgili peygamberimiz ile hazret Ebu Bekir bu mağarada geceli gündüzlü üç gün kaldılar hazret Ebu Bekir'in oğlu Abdullah Mekke'de duyduklarını geceliğin mağaraya gelip haber veriyor azatlı köresi ve sürülerinin çobanı Amir bin Füheyre ise geceleri süt getirip izleri siliyordu. Sevr mağarasından dördüncü güne ayrılan sevgili peygamberimiz Kusva adlı devesine bindi. Bir rivayete göre terkisine Hazreti Ebubekir bindirdi. Diğer deveye de Amir bin Füheyre Hazretleri ile yolları iyi bilen Abdullah bin Üreykıt bindiler. Âlem'lerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın met ettiği beldelerin en kıymetlisi olan Mekke-i Mükerreme'den vatanından ayrılıyordu. Devesini Harem-i Şerife doğru döndürüp mahsum bir halde vallahi sen Allahü Teala'nın yarattığı yerlerin en hayırlı, Rabbim katında en sevgili olanısın. ''Senden çıkarılmamış olsaydım, çıkmazdım. Bana senden daha güzel, daha sevgili yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı, çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım.'' buyurdular. O anda Cebrail aleyhisselam inip, ''Ya Resûlallah! Vatanına müştak mısın, özledin mi?'' dedi. Efendimiz de, evet, müştekim buyurdular. Cebrail aleyhisselam, sonunda Mekke'ye döneceğini müjdeleyen Kasas suresi, 85. ayeti kerimesini okuyup, mübarek hatırını teselliye eyledi. Yolculuk sakin geçiyordu. Müşrikler, her yeri aramalarına rağmen bulamıyorlar, cenab ı Hak, Habibini onların şerrinden muhafaza ediyordu. Rasûlullah efendimiz, Kudeit denilen yere geldiklerinde, Ümmü Ma'bet isminde, cömertliğiyle meşhur, akıllı, iffetli bir hanımın çadırı önünde durdular. Ücretiyle yiyecek, hurma ve et almak istediler. Ümmü Mâbed, eğer olsaydı, parayla değil, ziyafet çeker, ikramda bulunurdum. Kıtlık ve geçim sıkıntısı sebebiyle, elimizde bir şey kalmadı, dedi. Süt var mı diye sorduklarında, yoktur, davarlar kısırdır diye cevap verdi. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, çadırın yanında duran, zayıf bir koyunu işaret ederek buyurdular ki, Ey ümmü mâbed! Bu koyun niçin burada bağlı duruyor? O da gayet hasta ve zayıf olduğundan sürüden kaldı. Dermanı olmadığı için gidemedi, dedi. Hiç sütü var mıdır? Bu koyunu sağmama izin verir misiniz buyurunca, Anam babam sana feda olsun, sütü yoktur. Fakat onu sağmanıza hiçbir şey mani değildir, dedi. Rasulullah Efendimiz, koyunun yanına gelip, allah Teala'nın Teâlâ'nın ismini zikrettiler. Bereket ile dua ettikten sonra, mübarek elini koyunun memesine sürdüler. O anda meme, Süt ile doldu ve akmaya başladı. Hemen kap getirip doldurdular. Önce ümmü mâbede verdiler. O içtikten sonra, Hazreti i Ebu-Bekre ve diğerlerine verip, doyuncaya kadar içmelerini sağladı. En sonunda kendisi içti. Bir daha mübarek elini koyunun memesine dokunup sığadılar. Ve çadırda bulunan en büyük kabı istediler. Onu da doldurup, Ümmü Mâbed'e teslim ettiler. Oradan ayrıldıktan sonra, Ümmü Mâbed'in kocası geldi ve sütü gördü. Sevinerek, Bu süt nereden geldi diye sorunca, Ümmü Mâbed, Bir mübarek kimse gelip, Hanemizi şereflendirdi. Gördüklerin, Onun himmeti ve bereketidir, dedi. Tarif eder misin, Sıfatı ve cemali nasıldır diye sordu. Ümmü Mâbed, Gördüğüm o mübarek zat, pek biçimli ve güler yüzlü idi. Gözlerinde bir miktar kırmızılık, sesinde naziklik vardı. Mübarek kirpikleri uzun idi. Gözünün akı pek beyaz, karası da çok siyah olup, kudretten sürmeliydi. Saçları siyah, sakalı sık idi. Sustuğunda üzerinde bir vakar ve ağır başlılık vardı. Konuşurken tebessüm ediyor, sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi ağzından tatlı tatlı dökülüyordu. Uzaktan çok heybetli görünüyor, yakına gelince çok tatlı ve cazip bir hal alıyordu. Yanında bulunanlar, emrini yerine getirmek için canla başla koşuyorlardı, diyerek daha pek çok hasletlerini saydı. Bunları hayretle dinleyen kocası, Yemin ederim ki bu zat Kureyş'in aradığı kimsedir. Eğer ben ona rastlasaydım, hizmetiyle şereflenir, yanından ayrılmazdım.'' dedi. Rivayete göre, o koyun 18 sene yaşadı. Fahri âlem efendimizin bereketiyle sabah akşam onunla geçinirlerdi. Ümmü Mâbed'in kocası, Resulullah efendimizin ardı sıra gidip, Rum vadisinde yetişti ve Müslüman oldu. Ümmü Mâbed de Müslüman oldu. Süraka bin Mâlik Müşrikler, Medine'ye doğru yola çıkan Muhammed aleyhisselam'ı ve Hazreti i Ebu Bekri devamlı arıyorlardı. Bulamadıkları takdirde, kendileri için pek büyük bir tehlike baş gösterecekti. Çünkü Müslümanların bir İslam devleti kurup, kısa zamanda kendilerini ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlardı. Bu sebeple müşrikler, her şeylerini ortaya koydular. Peygamber efendimizle Hazreti i Ebu Bekri öldürene veya esir edene, yüz devenin yanı sıra sayısız mal ve para vereceklerini vaad ettiler. Bu haber, Süraka bin Malik'in mensub olduğu müdli coğulları arasında da yayıldı. Süraka bin Malik iyi iz sürerdi. Bu yüzden, olup bitenlerle yakından ilgilendi. Müdlic oğulları, bir salı günü, Süraka bin Malik'in oturduğu bölge olan Kudeyd'te toplanmışlardı. Toplantıda, Süraka bin Malik de vardı. O sırada, Kureyş'in adamlarından biri gelip, Süraka'ya, Ey Süraka! Vallahi ben az önce, Sahile doğru giden üç kişilik bir kafile gördüm. Onlar herhalde Muhammed ile eşabıdır," dedi. Süraka, durumu anladı. Fakat ortaya çok fazla mükafat konulduğu için bunu tek başına elde etmek istiyordu. Bu sebeple başkasının haberdar olmasına arzu etmiyordu. "Hayır, o senin gördüğün filan kimseler, filan kişilerdir. Biraz önce geçmişlerdi." Onları biz de gördük diyerek, Önemli bir şey yokmuş gibi konuştu. Süraka bin Malik, biraz daha bekledi. Dikkat çekmeden evine geldi. Hizmetçisine, atını ve silahını alıp, Vadinin arkasında kendisini beklemesini söyledi. Kendisi de kargısını almış, Parmaklığının dikkati çekmemesi için, Ucunu aşağıya çevirmişti. Atını koşturmaya başladı. Yoluna devam ederek, Nihayet izlerini buldu. Yaklaşınca birbirlerini iyice görebiliyorlardı. Hatta Süraka Peygamber Efendimiz'in okuduğu Kur'an kelimi bile işitiyordu. Fakat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkalarına hiç bakmıyorlardı. Hazreti Ebubekr geriye bakınca Sürakayı görüp telaşa kapıldı. Peygamber Efendimiz ona mağaradaki gibi Üzülme. Allahü Teala bizimle beraberdir, buyurdu. Buhari Hazretlerinin rivayetine göre bu sırada Hazret Ebu Bekr, bir attının kendilerine yetiştiğini Resul-ü Ekrem'e arz edince Peygamber Efendimiz "Ya Rabbi, onu düşür." diye dua buyurdular. Başka bir rivayette Süraka yanlarına kadar gelince Hazret Ebu Bekr ağlamaya başladı. Resul ü Ekrem Efendimiz, niçin ağladığını sorunca, Vallahi kendim için ağlamıyorum, sana bir zarar gelmesinden korktuğum için ağlıyorum, dedi. Süraka, Peygamber Efendimiz'e saldırabilecek kadar yaklaştı. Ya Muhammed, seni bugün benden kim koruyacak, dedi. Server-i âlem Efendimiz de, Beni cebbar ve kahhar olan, Allahü Teala Teâlâ korur.'' Cevabını verdi. O sırada, sürakanın atı, iki ön ayaklarıyla dizlerine kadar yere battı. Bundan kurtulup, tekrar saldırmaya teşebbüs edince, atının ayakları yine yere saplandı. Süraka, atını ne kadar zorladıysa da, onu bir türlü kurtaramadı. Başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Çaresiz kalınca, Şefkat ve merhamet sahibi olan Rasulullah Efendimize yalvarmaya başladı. Bütün olgunlukları ve iyi ahlakı kendisinde toplayan, üstün ahlak ve yaratılış üzere olan Peygamberimiz, onun bu dileğini kabul etti. Süraka, ya Muhammed, muhafaza olunduğunu anladım. Dua et de kurtulayım. Bundan sonra sana asla zarar vermem. Senin peşine düşenlere de senden hiç bahsetmeyeceğim” diyordu. Kainatın efendisi, “Ya Rabbi, eğer o sözünde doğru ve samimi ise atını kurtar” diye dua edince Allahü Teala bu duayı kabul buyurdu. Süraka bin Malik'in atı ancak bu duadan sonra çukurdan kurtulabilmişti. Bu sırada, Atın ayağının battığı yerden göğe doğru duman gibi bir şey yükseliyordu. Süraka hayretler içerisinde kaldı ve bütün bu olup bitenlerden Muhammed Aleyhisselam'ın daima korunmakta olduğunu anladı. Pek çok şeye şahit olmuştu. Sonunda "Ya Muhammed, Ben süraka bin Malik'im. Benden asla şüpheniz olmasın. Size söz veriyorum. Bundan sonra beğenmediğiniz hiçbir işi yapmayacağım. Kavmin seni ve arkadaşlarını yakalayana çok mükafat vereceğini vaad etti. Dedi. Ve Kureyş müşriklerinin yapmak istediklerini birer birer anlattı. Hatta onlara yol azığı ve binmek için deve vermek istediyse de sevgili Peygamberimiz kabul etmedi ve ona ey süraka. Sen, İslam dinini kabul etmedikçe, ben de senin deveni ve sığırını arzu etmem, istemem. Sen, bizi gördüğünü gizli tut, yeter.'' buyurdu. İbn-i da şöyle nakleder. Süraka, Peygamber Efendimiz'e, ''Bana istediğini emret.'' deyince, Resulullah Efendimiz, yurdunda dur, hiç kimsenin bize yetişmesine meydan verme.'' buyurmuştur. Allahü Teala dilediğince her şey oluyordu. Ona halis bir şekilde güvenip rızası yolunda yürüyünce akıl almaz hadiseler meydana geliyordu. Resulullah Efendimizi öldürüp büyük mükafatlara kavuşma hırsıyla kükreyen bir aslan tavrıyla yola çıkan Süraka artık monis, uysal bir çocuk gibiydi. Her şeye kadir olan Allahü Teala habibine zarar vermemesi için Süraka'nın kalbini iyiliğe doğru çevirmişti. Elbette Allahü Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakmayacaktı. Çünkü o insanlara merhamet için onların dünyada ve ahirette ebedi saadet ve mutluluğa kavuşması için gönderdiği sevgili peygamberiydi. Süraka bundan sonra izi üzerine geri döndü. Başından geçenleri karşılaştığı kimselere de anlatmadı. Müjde, müjde, kainatın Sultanı geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Beğr, Amir bin Füheyre ve Kılavuzları Abdullah bin Üreykıt, Hicretin birinci senesi. Rebiul evvel ayının sekizinde, pazartesi günü, miladi altı iki yılı, eylül ayının yirminci günü, kuşluk vakti, Kuba köyüne ulaştılar. Bugün, Müslümanların hicri şemsi yılının sene başı oldu. Külsüm bin Hidm isminde bir Müslümanın evinde kaldılar. Burada, ilk mescidi yaptılar. Kuba vadisinde, ilk cuma namazını kıldılar ve ilk hutbeyi irad ettiler Kuba Mescidi ayet-i kerimede mealen temeli takva üzerine kurulan mescid, Tevbe suresi 108. ayet diye buyrularak methedildi Bu arada Mekke'de kalan Hazreti Ali Rasulullah Efendimizin Kabe-i Şerif'te devamlı bulundukları makama oturdu Resûl-ü Ekrem'de kimin nesi var ise gelsin alsın diye nida ettirdi. Herkes gelip nişanını söyleyerek emanetini aldı. Böylece emanetler sahiplerine teslim edildi. Mekke-i Mükerreme'de kalan eshab-ı gözin Hazreti Ali'nin kanadı altına sığındılar. Resûlullah'ın saadet haneleri Mekke'de olduğu müddetçe Hazreti Ali de orada kaldı. Bir zaman sonra Resul Ekrem Efendimiz evinin Medine-i Münevvere'ye getirilmesine emir buyurdular. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Kureyş kâfirlerinin toplandıkları yere gitti. İnşallahü Taala yarın Medine-i Münevvere'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben buradayken söyleyin buyurdu hepsi başlarına eğip, hiçbir şey söylemediler. Sabah olunca, hazret Ali, Resul i Ekrem Efendimizin eşyalarını toplayıp, Resulullah Efendimizin ehli beyti ve kendi akrabalarıyla beraber yola koyuldu. Resulullah Efendimiz'e, şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette, Kuba'da yetişti. Gündüzleri saklanıp, Geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda peygamberimizin huzuruna gidemeyecek bir hale gelmişti. resul Ekrem Efendimiz bunu haber alınca bizzat kendisi teşrif etmiş, Hazreti Ali'yi görünce haline acımış, sevgili fedakar amcazadesini kucaklamış, mübarek elleriyle o hak yolunda binlerce meşakkate katlanmış olan Narin nazik ayaklarını okşamış, kendisine afiyeti için dua buyurmuştu. Hatta Hazret Ali'nin bu fedakarlığı üzerine insanlardan öyleleri vardır ki Allahü Teala'nın rızası için nefsini feda eder. Bakara suresi 207, ayet iciliyesinin nazir olduğu rivayet edilir. Medine'ye daha önce hicret eden ashab-ı kiram ile Medine'li Müslümanlar kainatın sultanının Mekke'den hicret için hareket ettiğini duyunca teşrifini hararetle ve heyecanla bekliyorlardı. Bu sebeple Medine-i Münevveren'in dış semtlerine gözcüler koyup şehirlerini şereflendirecekleri anda efendimizi karşılamak için can atıyorlardı. Onun muhabbetiyle yananlar, kızgın çölün suya olan hasreti gibi, gözlerini ufka dikerek günlerce beklediler. Nihayet birden, geliyorlar, geliyorlar diye bir ses işitildi. Sesi duyanlar, sıcak çölün ortalarına doğru göz gezdirmeye başladılar. Evet, evet. Onlar da kızgın çölde, güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen büyük bir heybetle kendilerine doğru ilerlediklerini görmüşlerdi. Sevinçle birbirlerine müjde, müjde, Rasulullah geliyor, Peygamberimiz geliyor, sevinin ey Medineliler, bayram edin, Habibullah geliyor, baş tacımız geliyor diyerek bağırmaya başladılar. Bu haber, bir anda Medine-i Münevvere sokaklarını doldurdu. Yedisinden yetmişine, yaşlısından hastasına kadar herkes, bu eşi görülmedik, sevinçli haberi bekliyorlardı. Bütün Medineliler, en güzel elbiselerini giyinerek, süratle alemlerin efendisini karşılamak için koştular. Tekbir sadaları semayı çınlatıyor, Sevinçten göz yaşları sel gibi akıyordu. Hüzün ve mutluluk dolu bir hava esiyor ve Medine tarihinde en güzel gününü yaşıyordu. Bir tarafta herkesin emin lakabıyla tanıdığı Allahü Teala'nın Habibini öldürmek için üzerine mükafat koyanlar, diğer tarafta ise onu ve arkadaşlarını korumak, bağırlarına basmak. Ve bu uğurda canlarını feda etmek isteyenler vardı. Medineler bir an önce sevgili Peygamberimizin nurlu cemalini görmek istiyorlardı. Medine, Medine olalı böyle sevinçli, böyle mübarek bir an görmemişti. Bu o güne kadar yaşanmamış bir bayramdı. Benzeri görülmemiş ve görülmeyecek olan bu bayramda çocuklar ve kadınlar. Şöyle şiirler terennüm ediyorlardı: talal al bedru aleyna min seni yatil veda, vjbe şükru aleyna ma de Allah dâi eyuhel meb sufina cite bil emrin muta. Seni yetül vedadan Bedr doğdu üstümüze, Hakk'a davet ettikçe. Şükr vacib oldu bize. Sen bize gönderildin, emrullahı getirdin, Medine'ye hoş geldin, şeref verir davetin. İzzet ikramla dolduk, eskilerden kurtulduk, mecde kavuştuk, doyduk, ziyandaydık kar bulduk. Zulmet gideren ay der, selam ehline deyin. Muhammed'e aleyhisselam uyana asla zulüm etmeyin. Hep birlikte söz verdik, yemin edilen günde. Doğruluk yolumuzdur, hainlik olmaz dinde. Vallahi ben unutmam, elemsiz gün hiç yoktu. Şahitsin em yıldızı, vefan sevgin pek çoktu. Hoş geldin yâ Resûlallah, bize buyrun yâ Resûlallah şeklindeki istekler ortalığı çınlatıyordu. Medine'nin ileri gelen kimselerinden bazıları, kusfağının yularından tutup, yâ bize buyurun diyerek istirhamda bulundular. Onlara, devemin yularını bırakınız, o memurdur. Kimin evinin önünde çökerse, orada misafir olurum buyurdular. Herkeste büyük bir heyecan ve merak başladı. Acaba kusva nereye çökecekti? Medine içine doğru kusva ilerliyor, her kapının önünden geçerken, ev sahipleri, Ya Resûlallah, bizi teşrif ediniz, bizi teşrif ediniz diye yalvarıyorlardı. Peygamber efendimiz onlara tebessüm buyurarak, devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona buyurulmuştur. Diyordu Kusva nihayet Peygamber Efendimizin Bugünkü mescid-i şerifinin Kapısının bulunduğu yere çöktü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Devesinden inmediler Hayvan tekrar Ayağa kalktı Yürümeye başladı Eski yere çöktü Ve bir daha kalkmadı Bunun üzerine Efendimiz Kusva'nın üzerinden inip İnşallah menzilimiz burasıdır. Ve burası kimindir buyurunca, Ya Resûlallah, Amr'ın oğulları Süheyl ve Sehl'indir diye cevap verdiler. Bu çocuklar yetim miydi? Peygamberimiz, akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır buyurdular. Zira Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi, Neccar oğullarından idi. Halit bin Zeyd, Ebu Eyyûb el-Ensâri hazretleri sevinçle, Ya Rasûlallah! Benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şu da kapısı diyerek heyecanla gösterdi. Kusfanın yükünü indirip, Rasulullah Efendimiz'i buyur etti. Medine'li Müslümanlar ve muhacirler, Efendimiz'in hicretine pek ziyade sevindiler. Ruhun bir noktayı nuru hüdadır ya Resulallah Cemalin halet efsâ dilgüşadır ya Resulallah Vücudu rahmet asarın tulu zulmeti küfrü giderdi cümle iman aşinadır ya Resulallah Gülistan-ı risalet içre zatı gülbünün ancak Hüdâyı bir nihal-i müntehadır ya Resûlallah. Kerem kıl, ey hüdavenda, şerîf-i mevla, Necib'in derdine feyzin devadır ya Resûlallah. Sultan Üçüncü Ahmet Necip, Medine-i Münevvere Devri Sevgili Peygamberimizin, Beyset'in 13. yılı 12 Rebiül Evvelinde miladi 622 senesinde Medine'ye hicretiyle 10 sene sürecek olan Medine devri başladı. Peygamber Efendimiz Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensarî Hazretlerinin evini teşrif edince alt katta oturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler. Böylece kainatın efendisini ağırlama ve evinde bulundurma şerefi bu mübarek zata nasip oldu. Hazreti Halit şöyle anlattı: Rasulullah evimi şereflendirdiğinde alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hale çok üzülüyorduk. Bir gün anam babam size feda olsun ya Rasulallah. Benim yukarıda oturmama sizin de alt katta bulunmanıza gönlüm razı olmuyor hoş görmüyorum bu bana çok ağır geliyor ne olur zat-ı âlinizin yukarıda bizim de alt katta oturmamıza müsaade buyurunuz dedim bunun üzerine ya ebeyiüp evin alt katında bulunmamız bize daha münasip ve elverişlidir buyurdular Gelen ziyaretçilerle daha rahat görüşme düşüncesiyle alt katta kalmayı uygun gördüler. Biz de evin üst katında bulunduk. Bir gün, su testimiz kırıldı. Dökülen suların, Resulullah'ın üzerine damlayıp rahatsız olmasından korkarak, hanımımla örtüneceğimiz tek kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyûbel Ensari, üst katta olmaktan son derece sıkılıyordu. Sonunda, kendisi alt kata inip, Rasulullah Efendimiz'i yukarı çıkardı. Ebu Eyyub Hazretleri buyurdu ki, Rasulullah Efendimiz'e daima akşam yemeği yapıp gönderirdik. Kalanını bize gönderdiği zaman, ben ve hanımım Ümmü Eyyub, Rasulullah'ın elinin değdiği yerleri araştırarak, oralardan yer ve bununla bereketlenirdik. Yine bir gece, yapıp gönderdiğimiz, Soğanlı veya sarımsaklı yemeği Resulullah geri çevirmişti. Onda izini göremeyince feryat ederek yanına gittim. Ya Resulallah, anam babam sana fedâ olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirdiniz. Fakat onda mübarek izini göremedim. Halbuki ben ve Ümmü Eyyub geri çevirdiğin yemekte elinin değdiği yerleri araştırmakta ve bununla bereketlenmekteydik dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bu sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim. O yemek haram mıdır diye sordum. Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım buyurunca, Sizin hoşlanmadığınız şeyden ben de hoşlanmam dedim. Peygamberimiz, Siz onu yiyiniz buyurdular. Bunun üzerine biz de ondan yedik, ve bir daha o sebzeden Rasulullah'a yemek yapmadık. Yine bir defasında Rasulullah Efendimiz'le Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek hazırlayıp huzurlarına götürdüm. Rasûlullah, Ya Ebu Eyyub, ensarın eşrafından otuz kişiyi davet et buyurdu. Ben, yemeğin azlığını ve belki Resul i Ekrem bu yemeği çok zannettiler diye düşünürken, tekrar, ya ebâ ensarın eşrafından otuz kişiyi davet et, buyurdular. Binlerce düşünce içinde, ensardan otuz kişi davet ettim, geldiler. O yemekten yediler, doydular. Bir mucize olduğunu anlayıp, gelenlerin imanları kuvvetlendi ve bir daha biat ettiler, gittiler. Sonra, altmış kişi davet et, buyurdular. Ben, mucize olarak, yemeğin azalmadığını gördüğümden, daha ziyade sevinerek, altmış kişiyi, Rasulullah'ın huzuruna davet ettim. Geldiler, o yemeklerden yediler. Hepsi, Rasulullah'ın mucizesini tasdik ederek döndüler. Ardından, ensardan doksan kişi çağır, buyurdular. Çağırdım, geldiler. Rasulullah'ın emri üzerine, Onar onar sofraya oturup yediler. Hepsi de bu büyük mucizeyi görüp gittiler. Böylece 180 kişi yemek yedi. Yemek ise benim götürdüğüm kadardı ve hiç el sürülmemiş gibi duruyordu.